g kaç? g bu 50 galiba. Oldu mu o kadar ya? Evet. Bugün koyduğumuz 49'u yanlış hatırlamıyorsun. Bak 50'ye bak ne yapacağız diye konuşuyorduk. Bak ne oldu 50 şimdi. 50'ye <gülüyor> bak ne oldu şimdi. Dedim dedim inanmadım. Bak ne oldu şimdi. 50'ye özel konuğumuz var. 50'ye özel konuk. Bugün ee, ben Deniz Kafkesk. Ben Aristo. Yanımızda Devrim Kuntel var. <gülüyor> Seyfettin Efendi'den tanıyor. Herkes, artık herkes tanıyor diye düşünüyorum yani. En son kaç e, G-Pod sayısını hatırlamadığımız bir G-Pod'da yine konuk olmuştu kendisi. Ki bundan 3 sene önce başlayacaktık aslında bu işe ama devrimi bir türlü tutturamamıştı. Evet, evet. O bizi tutturamamıştı falan bir türlü denkleri vermişti. Bu sefer yani, hızlı oldu. Evet bu sefer oldu ya. Evet. Son çıkan cildinin bir öncekiye denkimi çekecek diye İlk cilt için <gülüyor> yaptık. <gülüyor> yani, yani, evet, daha, şey daha ilk ciltte konuşulmuş. 2013 <gülüyor> çıkışlı. Toplamda 4 cilt çıktı değil mi? 4 oldu evet. evet. Ama o g potta da aslında Yabani'nin ilk evet. yapmıştık. Aynen değil. öyle. Yabani'den aslında az çok bahsetmiştik. Bugün Yabani için toplandık aslında. Seyfettin Efendi için değil. Evet. Çünkü Yabani'ye çizgi roman dergisi yabani dergisi geliyor demeli belki de. Çizgi roman dergisi değil. Çünkü, Çünkü içinde kısa hikayeler öyküler var. Öyküler de var. Öyküler evet. var. Evet. O zaman hoş geldin Devrim. Hoş bulduk. <gülüyor> evet o zaman şey Klasik bir giriş yapalım sonra muhabbete devam ederiz Hı. Nedir bu yabani ee, Bir anlat istiyorsan Bilmeyenleri Ya şimdi bir ara Türkiye'de de çok çizgi roman dergisi yapıyoruz Diye dergi çıkıyor Tabi mizah kökenli adamlar bu işleri yapıyor Ben de devamlı Onları duyunca Allah Çizgi roman dergisi diye gidiyorum Refüze olup dönüyorum evet. <gülüyor> Çoğunlukla çizgi roman dergisi değil Mizah dergisi de dönüşüyor evet. iş şey. Karikatür dergisi, evet. mizah dergisi. Neyse, böyle birkaç denemeden sonra anladım ki bu iş böyle olmamış yani. Ben istediğim gibi bir şeyi oraya kabul ettirememişim. Ee, bir de onlarda bir usta çırak ilişkisi de var. Hı. şimdi kankacılık var ya. Yani. E, ya o çeteciliği bile <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çok yaşalarsa <zaten. gülüyor> ondan sonra. O yüzden şimdi o usta çıraklık ya yani şimdi çıraklık yapacak halim kalmamış. Yani. Ya, bir de şimdi yani, oradaki adamdan da yaşlı. <gülüyor> yani oradaki ustadan da yaş olarak büyüyor. Öyle bir saçmalık da var. Ondan sonra neyse anladım ki biz bu işi öyle yapamayacağız. Ya yani ne yapalım? Çünkü çok da yapmak isteyen insanlar dijital yapalım dedik ilk başta. Dijital satarız çok ucuz olur olur mu, olmaz falan. Biz o bir gazla ben zaten biliyorsunuz %80 gazla çalışıyorum. <gülüyor> e ama Türkiye'deki yazar <gülüyor> sizler tayfasının tamamı evet. Evet. öyle. Yani. Herkes öyle yani işte adam. E, kitabını çıkarıyor yine para kazanım. Dur abi üçüncü kitaptan evet. sonra kitap <gülüyor> para kazanırsın falan. umuduyla yazdıkça yazıyoruz. Hep. Veya çizdikçe çiziyoruz. Neyse öyle başladık. Fakat sonra işte e, tabii hikayeciler de var. Anadolu Korku'dan bildiğiniz. Galip Dursun, Demok Atısoy. Onların da. Onların hepsi hikayeler... isimleri birazdan sayılırım zaten. Podcast'ından da bilenler vardır. E, şimdi yazarlar iyi, sonra iyi çizerler de şey yaptık. Mesela Özgür Yıldırım'ı biz Mark Miller'dan önce ne keşfettik ama <gülüyor> bir de DC'ye Marvel'a basalım. <gülüyor> Neyse. Ondan sonra. Ya şimdi orada da çok kaliteli bir işler de çıkmaya başlayınca bu iş baskıya dönsün mü falan diye bir muhabbet oldu. Özgür de dedi. işte Galip de dedi. E olur bir araştıralım dedim ben. Çünkü e, yayıncılıkta da öyledir. hani. Ya kitabı ben basayım dediğinde abi çok zor işte bandrol almak ölüm. Çok pahalı falan diyorlar. İşte ne bileyim 2000 bandrol 40 liraymış. He <gülüyor> bandrol işin belki de en ucuz ve en kolay <gülüyor> tarafı yani. O yüzden bir araştırmak lazım herhalde. Şimdi öyle 40 lira değil biraz daha maddi kısmı ağlatıyormuş bunu. Öğrendik ama yani çok da olmayacak gibi bir şey değil. Yani Çünkü kendi dağıtımını kendin yapıyorsun aslında. Yani kitapta. Evet kitapta, kitapta sen yapıyorsun. Sen evet. biliyorsun. Orada neler çektiğini biliyorsun. Dergide ne yaşayacağını başta bilmiyorsun. Yani şuraya girebilmek için cebimden kaç para çıkacak, Diyanara girmek için para verecek miyiz ya? Hani falan iyi bir hafta dursun diye Migros'a para verecek mi? Bilmiyorsun mesela başta. Evet onları. onlar bilinmiyor. Öğrendik onları evet. Onların <gülüyor> hep parayla çözülüyor <çözünüyoruz> şu <arkadaşlar. gülüyor> Dolayısıyla işte baktım olacak gibi. Olur da diye düşündüm. Biraz da benim öyle optimist yanımda vardı. Ben zaten öyle bir şey olmasa Seyfettin de yapmazdım. Yani. Öyle bir gazla hadi biz bunu baskılı yapalım falan. İşte arada işler baktım. Serdikçe sürüyor millet. Tam o zaman dedim işte 3 ay evvel falan. Daha önce Mart sonu falandı. Dedim ki Haziran diye duyuruyorum ona göre işte çalışalım. <gülüyor> Abi deadline olmayınca iş gitmiyor. Evet. Ya bir de bazı şeyler de üst üste tabii de hani şey de geldi. Yani sen şimdi kralına isyan diye hikaye patlattın orada mesela. Evet. Ha Haziran'a gelmesi de iyi oldu bir yandan. Hani benim açımdan iyi oldu da başkalarına gözle bakar bilmiyorum. Evet o şey olmuş. <gülüyor> e, ne derler? Denk geldi diyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama hikayelerin... Freud süçü Suçsuz ol. Ya Yani şimdi hani hikayelerin ben hepsini biliyorum. Eee İlk sayının tamamını okudum. Hatta ikinci sayıdan da hikayeler okudum. Hikayeler bir de şey boş hikayeler değil. Ee, sadece A, bilim kurgu hikaye yapıyoruz. A, i̇şte sadece fantastik hikaye yapıyoruz diye yapılmış hikayeler de değil. Bayağı alt metinleri de olan hikayeler aslında. E zaten hedefimiz de o. Bir de şöyle bir şey de var. Mesela bizim yayınladığımız hikaye ve çizgi romanı başka bir dergide yayınlayamaz. Evet. Kolay Bu kolay göremeyiz. Bu kalitesiz olayı değil yani. Tamamen bir fikir farklılığı yüzünden. Yani Türkiye'de işte bilim kurgu, korku veya işte fantastik yazarının yayınlayabileceği bir mecra yok. Yok. Ee, bir yere başvurduğu zaman diyorlar ki sen bir işte çalış, bir piş. E nerede çalışacak pişecek? Çizerler Zan... için de öyle. Çok pardon. Zamanında Rodeo böyle bir şey denedi. Yani bilim kurgu yazarlarından kısa öyküler alıp derledi, bastı, bunu yayınladı. Kısa çizgi romanlar alıp derledi, bastı, yayınladı. Yani hani Rodeo bir şeyler denedi. En azından denedi. Şimdi aslında sen de deniyor musun yoksa hayır arkadaş biz bu yola çıktık devam edeceğiz mi diyoruz. Yani bir süre devam edeceğiz. Yani bir süre zaten şimdi ikinci sayıyı elimizde Azı toparlanmış gibi, evet. durumda. Ee, üçüncü sayıyı ortalama yani yarısı falan toparlanmış, diğer yarısı planlanmış durumda. Çizerler aksatmazsa o da tamam gibi. İşte dördüncü sayı için kapak görüşmesi yaptım. Onun da bir iki iyiki var. Yani Sonuçta bir 4-5 sayı biz bunu çıkaracağız ama hani istediğimiz belirli bir yüzde de satamazsak da e, sürekli para kaybetmeyi de göze alamayız. Çünkü yani ben alırım şahsi olarak fakat e, yazar çizere de para ödemek lazım. Hı -hı. Herkese de dur bedava hadi bu sayıda çizelim demek istemiyorum. O çok gıcık bir şey çünkü. Evet. E peki ama hani atıyorum 5 yani sayı sonra gerçekten istediğin rakamında gitmedi işler. Ya dur bir de dijitalle dönelim oradan bir devam edelim demez misin mesela? Dijitali aynı zamanda götürmek istiyorum aslında. Hmm. Dijital içinde mecra yok. Öyle bir sıkıntı var. Şeyle anlaştık gibi. Samsung'un S-Mark diye bir hmm, application evet. var. O bizden ücretli alıp ücretsiz dağıtıyor Samsung'u. <gülüyor> ne güzelmiş. Evet. evet. Ama şey, telif hakkı bizde. Bir tek Samsung için hmm. alıyor. Dolayısıyla başka yerde ücretli veya ücretsiz satmak yine bizim keyfimize kalmış. Ya, bu şey gibi <gülüyor> Hani ee, işin içinde olanlar daha çok bilir bunu. Tüm dünyada Free Comic Book Day yapılır. Çizgi mağazaları çeşitli işte üzerlerinde FCB'de etiketli Marvel'dan, DC'den, Image'den oradan buradan çıkan fasiküller getirir ve e, okuyuculara işte müşterilerine bedavaya dağıtır ama aslında mağazalar onlara para verip getirir. Bunu, bunu müşteriler bilmez. Fasükül başına işte 30 cent de olsa, 40 cent de olsa para ödersin aslında ama bedava dağıtırsın. O bir yandan da hani bir reklam gideri gibi görülür. Böyle bir etkinlik yapmışsındır falan filan. hani Seninki de biraz o iş. Ama şey diyeceğim ben, şu yüzden sordum dijitalden devam etmez misin diye. Dijitalden devam etmeye de kalksan sonuçta yine yazar sizlere para veremiyor olacaksın. Çok bir evet. farkı yok. Ama elinde birikmiş normalde basılı dergiye kullanmayacağın ama dijitalde yayınlayabileceğin daha amatör veya işte daha tanınmamış isimlerin işleri de birikiyor bir yandan. Birikiyor olmalı yani. Evet. Hani ele deyin. Biz bunu bu sayıya koymayalım. Belki ileriki sayıda kullanırız. Veya şu biraz daha toparlasın kendini diye ileriki sayılara attığın işler vardır. Lila. Oluyor bazen evet. Mesela bazen bir iş oluyor. Toparlamak için de çok uğraşmak Hı -hı. lazım. Yani hem bizim uğraşmamız lazım. Senaryo açısından şöyle yap Hem de çizerim de mesela tekrar onu çizmesi lazım filan. Şimdilik onun yerine mesela diyelim ki 20 sayfalık bir çizgi romanı onu edit etmek yerine e, o adama 5-6 sayfalık başka bir çizgi roman çizdirmek daha hızlı ve pratik geliyor <gülüyor> e, Dediğin gibi bir şey bilmiyorum yani o da bir emek çünkü o zaman da editör gerekecek e, yine onun grafiker toparlamasını yapacak e, yayın işi de yine sıkıntılı ya bu arada bunu da şey yüzünden sormuyorum yani felaket tellallığı yaptığımdan değil 5 ay sonra kesin batacaklar dediğim için değil şunun için soruyorum hani bence çok güzel bir dergi oldu yani çünkü ilk defa aslında çizgi roman dergisi yayınlanıyor Türkiye'de kim ne dersedeysin yani ya o her... ilk olayları yardımcı Öyle ama ki. hani öyle ama yani bunu evet çoğu insan kabul etmiyor ilk korku filmi çekiyoruzdur evet, şey o zaman şöyle <gülüyor> diyeyim ilk yerli çizgi roman dergisi değildi çünkü baştan sona tamamen yerli yazar çizgilerinin emeğinin olduğu bir iş. Evet yani mesela Joker'de yabancı, yabancı şeyler vardı. Ha, evet vardı yani hani illa Resimli romanda yoktu galiba. Resimli romanda ama o da tamamen amatör bir işti. Burada çok daha... Onda da Galip Tekin vardı. Vardı ama <gülüyor> iyi de sadece Galip Tekin değildi de tek başına yani. Amatörler <gülüyor> de vardı. Onlarda biraz ama. şey de vardı. Miza kültüründen gelme karikatür, magazin köşesi, evet, yani hani işte haftanın lalesef gibi bir şey. Amatör falan. iş derken evet çok amatör bir iştiması demedim. Yani amatör yazar çizerlerinde olduğu bir ekipti o manada. Ama burada çok amatör yok yaban idi. Ya aslında o amatörlük bir de o içrek dışrak olayında bir ha. onu söyleyeyim. <gülüyor> yeah. Mesela o ilginç bir şey. Şimdi biz de hep böyle bu tip şeyler demin bahsettiğimiz çeteleşme usulü olduğu için... <gülüyor> Abi dergi varmış. <gülüyor> <gülüyor> benim de şöyle bir şey var falan diye bir şey oluyor. Gayet doğal çünkü Türkiye'de işler öyle yürüyor. Yani vergi dersinde iş halledeceksen tanıdık var tanıdık mı abi diye. Yani gidip Korpil vergi dersinde, e, Evet öyle bir alışkanlık olmuş. Harbi ama ama sen de işlerim, tabii ki tanıdığın, bildiğin insanı öncelersin yani. E, onu yapıyorduk yani <gülüyor> yapıyoruz da ama. Bir süre sonra şimdi artık o işleri editörlere bıraktım. Yani çizgi romanda. Hikayede ayrı editörler seçiyor. Hikaye editörleri ayrı, çizgi roman editörleri ayrı. E ben de hikaye yazıyorum. Beğenmedik. İşte geçen yazdım çive <gülüyor> çok benzemişti. <dedi. gülüyor> tamam dedim. Bakalım düşünüp değiştirip tekrar bir kakalamaya çalışacağım sonra. <gülüyor> ben o zaman onu söyleyeyim. Ben de editörlerden biriyim. biriyim. Bu arada bayağı böyle yağmur ormanlarında podcast çekiyormuşuz gibi. Evet. Olay var. Ben şu e, sesten kurtuldum. Şehir ortasında bir e, kuş öte... jungle yani. Evet. <gülüyor> yani şey diyeceğim. Evet. Biz de çok fazla şey karıştık mesela. Yani ben ilk defa ama bir yandan da editörlük yaptığımı hissettim. Şimdi biz çizgi roman... Çizgi romanda da editörlük yapıyorum. Ben ama çizgi romanda editörlük yaparken daha çok redaksiyon yapıyoruz biz. Hani sonuçta bir çeviri iş basılacağı için yazarına çizlerine falan karışacak halim yok benim yani. Ama burada öyle bir durum yok burada yazarı çizere bile yeri geliyor müdahale ediyorsun ve oradan da çok acayip çok güzel işler çıkıyor hani ya o işi biraz daha işte hızlandırmak lazım ilk başta biz kendi başımıza başladığımız için o yürüyen işler bir şekilde editörden geçmeden e, şey oldu ama kötü işler diye değil yani onları değil de gayet gayet toparladık ama e, yeni gelen işleri işte artık editör gözüyle hepimiz ben ben aslında sadece biraz sanat yönetmeni gibi karışıyorum olaya Hani derginin belirli bir konsepti var. Bu konsept içinde olan hikayeleri alalım gibi bir şey yapalım. Ya da şimdiye kadar çizgi roman senaryosu yazmamış insanları, hani onlardan gelen sinopsisleri, çizgi roman senaryosu getirme halini, senaryalaştırma halini biraz evet. daha ilk başta sen giriyorsun. Evet, evet. Onları yapıyorum. Yani e, yoksa <gülüyor> şey olarak hani seçim işleri editörlerinize kalmış durumda. O iyi bir şey bence de. Yani çünkü öbür türlü ee, birinin dergide olup olmaması benim iki dudağımın arasında bir şey olacak. Tabii. İki açıdan güzel değil. Ee, birincisi ben de üretici olduğum için bu bir çıkar çatışması. Tabii, sen de yazar çizersin. Evet, yani, yani Ne bileyim belki adamın ulan bu benden iyi çiziyordur bunu almayayım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama onu hep söylüyorum aslında İnşallah Seyfettin gibi tutar falan diyorlar. Bence aslında yabani daha tutan bir iş olacak. Çünkü benden daha iyi yazar çizerler var. Yani daha tutan bir işte olmalı bu arada çünkü bir tek sen yoksun bir de hadi. Evet. Yani senden daha iyisin de geçtim bir tek sen yoksun. Daha fazlası var. Peki kimler var şimdi? Bir sayalım. <gülüyor> i̇lk <gülüyor> sayıyı sayalım. İlk buna. sayıyı sayalım. O zaman e, ilk sayıda e, gördüğüm kadarıyla 8 tane hikaye var. Yani çizgi roman artı e, hikayeden bahsediyorum. 6 e, çizgi roman, iki 2 hikaye var. Evet. O hikayelere biraz daha ağırlık vereceğiz. 3'e, 4'e çekeceğiz. Belki çizgi romanın 4'e, 5'e İlk serideki çekeceğiz. bu arada hikayeler. Yani kısa öyküler de çok başarılı. Ben çok beğendim. Ee, Ergeneden e, Son Yaz. Evet Ergenede Son Yaz. Ergeneden. Ergenede Son Yaz. Ege Avcı aslında genç çizgi roman yeteneği bence. Ege'nin çizgisine bayılıyorum ben. Hayranım. Evet. bayağı hayranım. Çok, çok acayip çok yerlere iyi. gelecek bence Ege. Yani işte zaten bu derginin amaçlarından biri de o. Yani... Yetenekli. E, çizimi çok kaliteli. Ondan da bahsedeyim. Bu ay sonunun gerçi yayınladığını adını Mayıs sonunda iki güne falan yayınlarız herhalde. Yani. Bana şey e, hatırlatıyor, anımsatıyor çizimleri. E, neydi? E, Sweet Tooth muydu O geyik... Jeff Adını hatırlamıyorum. Sweet Tooth'un hmm. çizimi evet, evet. Jeff Lemire. Onun çizimgilerini e, anımsatıyor. Çizim tarzı. Evet. Jeff, Jeff hatırlatıyor. Yani mesela şey bizim Etem Onur vardır, işte Selçuk Ören vardır. falan, onların tarzına da yakın bir tarz. Ben ben ben de çok çok beğendim. Şeyde eee bu arada siyah beyaz kendi değişleri çok çok başarılı. Bu siyah beyazdı. Evet. Zaten renklendirdik evet. onu. Bir de değiştirdik de yani aslında herkesle bir şey anlatmak istemiş. Bir kısmını anlatmış fakat bir kısmı da yo gümbürtüye gitmiş yani Hı. anlaşılmıyor. Ondan buluştuk ya dedim sen bir şey anlatmışsın ama Gel bunu düzeltelim ne anlatmışsın <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> falan diye. Onda işte o sizin olmadığınız zamandan önceydi o. O zaman işte tekrar kare çizdi değişiklik yaptı falan. Daha böyle akıcı bir hikayeye dönüştü. Aklındaki daha iyi yansıdı yani çizgi roma. Erlangen'de Almanya'nın bir çizgi roman festivali olacak. Mayıs 25-30 arası. Ege'nin bu işleri ve başka işleri ben, Selçuk Ören... Başka Bora Örçal, onun yine bizim dergide evet, olan dergide işleri olur. sergilenecek. Bir de bizden işte Leman, Bangan, Uykusuz ekibi de olacak. İşte Türkiye'de çizgi roman ve mizah diye bir sergi yapıyorlar orada. Ya yani, e, buraya sık gelen, giden diğer Pasamonic diye Didier, bir oda he, var. Severiz, severiz. Evet, yani <gülüyor> o da işte aslında sizin diyor ki yani Türkiye'de çizgi roman iki kola ayrılmış. Siz bir kitap çıkarıyorsunuz, bir de işte bu çizgi roman şey mizah dergileri Hı. çıkarıyor. Öyle toplu bir sergi yapalım falan dedi. Dolayısıyla işte oraya da öyle bir katkımız olacak. Ben de bir gideceğim bakacağım aralara. Yabaniyi de götüreceğim belki yayıncı bulursunuz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, misafirler diye bir bir sonraki hikaye Misafirler adında bir hikaye Galip Dursun ve evet. Ayşe İrem Aktaş. Şimdi bu eşleştirmeleri ilk başta seçim usulü yaptık. Hani yazarlar hikayelerini koydu. Çizerlerin da beğendiği varsa alsın çizsin. Gerekirse senaryolaştıralım falan dedim. Fakat misafirler öyle işlemedi. Ee, hikayeyi ben Ayşe'ye yolladım İrem'e. Dedim ki böyle bir iki hikaye yolladım. Sırf misafirleri değil. Bunu beğenmişti. İyi dedim. Bunu sen çiz. Senaryolaştırayım mı? Dedim. Hayır ben kendim yapacağım dedi. Onda da bir editoryal şeyi ben yaptım. Yani karalemelerde en büyük sorun çizgi romanda karelemeler aslında bir mesela karelemeler ve paneller arası boşlukların tam ne anlama geldiğini insanlar ilk başta kavrayamıyor o çizgi romanın belirli bir akışı var onun nasıl gideceğini ilk başta anlayamıyor ama okuyan olduğu için bir iki böyle örnek gösterip şunu şöyle yap şu şunu şu yüzden şöyle yap falan deyince zaten okur olan adam hemen o seviyeyi atlayıp güzel bir şekilde üretmeye başlıyor. Bunun aslında bu da siyah beyazdı Ayşe İrem'in çalışması ve e, bizim aslında biraz da o nostalji olarak baktığımız o korku dergilerindeki siyah beyaz tadı vardı. E, ama dergi renkli olsun diye baştan karar verdiğimiz için hı hı. onu da renklendirdik. Renkli halde fena değil bence güzel oldu. Bence şey e, çizim tarzı olarak açıkçası siyah beyaz daha etkili olurmuş gibi geldi hı. bana. <gülüyor> ama biraz e... ama dergide işte biraz daha kaybolacaktı. Biz de düşündük bunları hani içlerinde gerçekten siyah beyaz kendi çok daha Hı -hı. acayip duran işler vardı ama diğerler arasında sırıtmaktan çok böyle şey olacaklardı. Gitip gideceklerdi yani. Yani çünkü şey çizim tarzı Çiz son son, son renkli de çok başarılı oldu bu arada bence hikayede. Ya yani benim kişisel düşüncem tabii ki e, çizim tarzı olarak sanki biraz nasıl desem. Ee, boşlukları okuyanın doldurması için çok e, müsait bir çizgisi var. Yani ima etme e, eğilimi daha fazla bir çizgi stili. Gibi Arka geldi. planı renkle doldurduğu zaman daha boş duruyor diyorsun aslında sen kısımdan. Evet. Çünkü <gülüyor> senin doldurman gereken kısımları başkası doldurmuş evet. gibi oluyor. O zaman önüne bir blokaj konmuş gibi e, oluyor diye düşünüyorum. <gülüyor> yani ya Bu aslında de... şöyle bir şey. Aslında şu açıdan haklısın ama onu niye öyle yapmadığımızı anlatayım ben. Hı hı. İki şeye şu an çok girmek istemiyorum. Birincisi siyah beyazlara. Hani çok e, siyah beyazı çok yoğun. Çok kuvvetli çizeri olursa olabilir gerçekten. E, ama onda da mesela belki yazı dergisinde hani şeydir ya. Altyazıda şey vardır. İlk atıyorum işte 112 sayfa kuşedir. Sondaki son işte 24 sayfa şeydir. E, Saman kağıttır. Belki öyle bir şey ama hani onun içinde gerçekten erken herhalde. İkinci girmek istemediğim şey de mizah. Hı. O da çünkü çok yapılıyor. Mesela bilim kurgu gibi başlıyor, mizahla sonlanıyor falan hikaye. Onu da yapmak istemiyorum. Önce hani biz bunu evet renkli ve ciddi bilim kurgu yapabiliyoruz. Bunu kanıtlayalım sonra biz onu siyah beyazda basarız. O zaman okuyucuya da garip gelmez. Hani Aa, bunu siyah beyaz basmışlar demek bilerek basmışlar der. Çünkü sen aslında bu konuda tecrübeli biri olarak konuşuyorsun. Ee, o tecrübeyi, o bilgiyi okuyucuya, yani genel okuyucuya hı hı. dergi olduğu için bizim vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Mizah konusunda da aynı. Hani bu adamlar düzünü de yapıyor. Ha mizah da gelmişler. Absürtünü de kayarlar. Niye kaymasınlar? Ama ya? ilk başta o işi yaptığımız yapsak, o zaman hem mizah dergileriyle kıyaslanma olayı var. Hem işte becerememişler, gırgıra vurmuşlar muhabbeti var. Dolayısıyla onlardan... biz ciddi iş yapabiliyoruz diyorsunuz aslında. Evet. Birkaç evet. sayı en azından bu şekil gideceğiz diye. Ya bu arada planlandım. yeri gelmişken şeyi de sorayım o zaman. Şimdi hikayelerden bazıları işte sürekli hikayeler olacak. Atıyorum işte her sayıda altışar sayfadan işte belki de 5. sayıda toplanacak hikayeler de olacak. Tamamına erecek hikayelerde. Bazıları iki sayıda, bazıları üç sayıda bitecek. Öyle hikayeler de var işin içinde. Peki bunlar bittiğinde, bunların da işte Seyfettin Efendi gibi ciltlenme vesaire durumu olacak mı? Mesela kafanızda öyle bir düşünce var mı hiç? Ha, var olabilir. Baş... Yani o en baştan düşünmedik de. Sonradan olabilir. Hatta şey galip şey dedi. Yıl sonunda da böyle derleme güzel baskı yapalım. Full yabani yaparız. Onun sınıfı var dedi. Olabilir öyle şeyler. Onlar biraz zaman gösterecek. Şimdi. Full ama F uvanın üstünde şapka L <gülüyor> <Yani> Full yabani. <gülüyor> Ondan sonraki hikaye e, Öykü, e, Bebek Fabrikası diye e, Işınberi e, Tedik yazmış ilüstrasyonlar var e, Koral İlhan'ın. Evet o eşleştirmeyi de ben yaptım. E, Koral aslında bu hikayenin çok uygun bir çizer değil ama dedi ki bana farklı hikaye var, ben onlarla da kendimi zorlamak istiyorum. Hı hı. O, ona verdik o da güzel illüstrasyonlar çizdi buna. Bundan sonra sanırım üçüncü sayıda çıkacak bir Beril'in hikayesi daha var. E, o daha koralın şeyi. Daha onun kalemi diyorsun. Evet böyle işte insan deformasyonları, <gülüyor> hafif kutulu kutuluvari, ahtapot kollar, çoklu gözler falan. E, onu büyük ihtimal şeye kapağa taşıyacağız. Kapağa koral çizecek çünkü üçüncü sayıda. E, ama dediğim gibi yani bazen de çizerler. Hani benim stilim o ama ben zorlanayım sen bana başka iş verdi diyebiliyor. Güzel şeyler de çıkıyor belki. Ne güzel siz, siz bunu bir de daha ilk sayıdan başlamışsınız. Hani aslında sonradan oluşmuş bir şey değil. Tabii. Daha ilk sayıdan çizerler beni zorla abi diyor. Bu, bu güzel bir şey bir anlamda. Son iki hikayenin renklendirmesi de çizgisi de çok güzel bu arada. Ondan sonraki hikaye ise yine yine bir çizgi roman hikayesi. Şeytanın Gölgesi yazan <gülüyor> Kadir Özen, çizen de Bora Öçal. Bora'nın Bora çizgisi çok çok güzel yani. Evet, çok o da iyi. aslında Türkiye'de değerini bulamamış arkadaşlarımızdan. Evet. Bir tane web komik de yaptılar Kadir'le, e, Çukur diye. Çukur Kahraman Giller yayınlandı. O bitti, sonra bu hikayeye başladılar işte dergi için. Şimdi tekrar bir üçüncü bir şey de çalışıyorlar. E, onlar böyle uyumlu bir ikili olarak şey yapıyorlar, ilerletiyorlar işleri. Ben Çukur'u bir de şeyden de çok beğenmiştim mesela o e, bildiğin Lost'ta gördüğümüz o zaman e, çarkına benzer bir şey e, gemi dümeni kafası öyle bir şey vardı. Hani bir zaman yolculuğu muhabbeti de vardı hani ucundan kıyısından çok güzeldi. Çukur da keşke böyle bir e, şöyle enine ufak bir çizgi roman olarak yayınlansı isterim ama çok kısaydı yani. Evet kısaydı o. Ee, aslında Bora da siyah beyaz çalışmayı tercih eden bir çizer. Ama ben çok, beğendim, ben çok beğendim, renklerini çok beğendim hmm. ben. Ee, renklerini kendisi yaptı, o bence renkli hali de güzel oldu. Ee, hikaye aslında çok fantastik bir hikaye değil bu hikaye ama biraz dedektiflik var, biraz da işte e, vahşet, dehşet cinayetler var. O, o konseptten dergimize uydu diye düşünüyorum. O iki bölüm olacak, ikinci bölümde, ikinci sayıda şey yapacağız, bitireceğiz bu hikayeyi. Peki e, tercihiniz kısa e, hani tek sayılık hikayeler mi yoksa sürekli devam edecek hikayeler e, ileride daha fazla olsun istiyor musunuz? Ha, hepsi, hepsi olsun diye düşünüyorlar <gülüyor> daha çok sanki. Yani. Ya aslında kısa hikayelere öncelik veriyoruz. Hı hı. E, bir yandan sayfa sayımız çok fazla değil. İşte 52 sayfa toplam. E, hani böyle bir üretim olsa, para kazanma şeyi olsa 80 sayfaları çıksak 30 sayfası devam eden olsa 50'si kısa olsa veya işte ne bileyim 20 sayfa hikaye olsa ee, ama o işleri şu an tam bu sayfada dengeleyemeyeceğimiz için uzun devam edenleri biraz sınırlı tutmaya çalışıyoruz hatta ben de şu kralına isteyana başladığıma biraz Küşman pişman ediniz. oldum <gülüyor> çünkü uzunları bile hani biraz dizi mantığında bir bölümde okuyucuya bir şey verecek ama işte alttan bir hikaye devam edebilir işte bir kahramanın veya bir, bir, bir macerası 3 sayı sonra o kahraman bir daha gelebilir gibi bir şey. Daha mantıklı geliyor bana. Peki yazarlar çizerler e, sana geldiklerinde ya da editörlere hikayelerini sunduklarında genellikle ben bununla ilgili bir dünya oluşturdum. Bir e, karakterin işte nasıl bir macera yaşayacağını kafamda oluşturdum diye mi geliyorlar yoksa bu karakter böyle bir karakter olabilir. E, bunun şimdilik Sadece bu hikayesini yazdım. Belki gerisi gelir, belki gelmez şeklinde mi geliyorlar? Hmm, i̇kisi de olabiliyor aslında. Ama genelde e, bizde böyle bir epik hikaye anlatma isteği var. Hı. Yani o tip başvurular daha çok hani işte o monomit denilen kahramanın yolculuğu hikayesi çok geliyor. Yani ve o aslında e, tam da şimdi mesela sinopsis yazıp yollayın diyorum. Hı hı. O da biraz bocalatıyor. Hani, sinopsis nasıl bir şey? <gülüyor> ya hikayenin sonunda adama söylenir mi şimdi çalarsa <gülüyor> falan gibi bir şey de var. Ee, güvenmeme durumu da var haklı olarak. Ki aslında yani e-postayla attığın şey kanıt sayılıyor ister istemez. Ama olabilir yani orasını cımbızladı, aldı diyebilir biri de. Veya yapabilirsin. <gülüyor> ki, Ondan ya, kimi uğraşacak? Yaşadık ki bunları böyle şeyleri de zamanında. <gülüyor> Dolayısıyla bu şey e, yani bu tip epik hikayeleri yayınlamaya başlamak da ayrı bir külfet. Bir de şu açıdan külfet. Yazar ya yarısında sıkılıp bırakırsa. Evet. Çizer ya yarısında sıkılıp bırakırsa. Sıkılmaya da geçtim ya. Ya başına bir şey gelirse. Yani <gülüyor> ya yo, ona tahtaya şey da vurayım ama. Hani şu an George R. R. Martin mesela ulan... Hikaye daha olacak acaba falan diye herkes düşünüyor Game of Thrones izleyen insanlarız hepimiz yani. Ama mesela Spartacus'ta işte başrol öldü yerine başkasını koydular yani. Çizer yazardı o tip durumlarda seyirci hoşluyordu. <gülüyor> hani canı sıkılınca <gülüyor> o biraz sıkıntılı. Bir sonraki hikaye Boyvada'nın e, askerli adında bir çizgi roman yine e, yazar e, Berk Yalıtürk çizerde Gökhan Gültekin. Onlar mesela paket geldi. <gülüyor> Yaltırık'la konuştuk ya böyle bir şey yapıyoruz falan. Gökhan'la da konuştuk. Gökhan dedi ki ben zaten Yaltırın hikayesini çizgi roman yapmaya çalışıyordum. <gülüyor> İyi dedim tamam. <gülüyor> Pardon. Yalnız Gökhan da ağır üreten bir arkadaşımız. Çoğu çizerde öyle. Aslında biraz o yaşla ilgili onu fark ettim bu çalışma döneminde. Ya bir de bu insanların hepsinin aslında günlük bir evet, işleri var. İş gücü var yani. Şimdi o yaş mecburiyetten çalıştığın için işten arkada kalan zamanında bunu yapmaya çalışıyorsun. Ee, mesela genç çizerler, üniversite dönemindeki adamlar daha hızlı üretiyor. Çünkü daha fazla boş zaman yaratabiliyorlar. Tabii, o, ya bizim 24 saatimiz adamların 72 saati falan. Yani. Çok acayip. <gülüyor> Tabii de gün bitmiyor çok. yani <gülüyor> onlarda. Vakit var. Ondan sonra... E, bu aslında bir, biraz baskıda koyu çıktı bu iş. Kuşa da olsa bu kadar olmazdı da biraz samanlık kağıt tecrübesizliğimize gitti. Hmm. Onu işte biraz yeni sayılarda düzenleyeceğiz renk olaylarını. Mesela bunda fark ettiğim bir şey şey panellerde border yok. Bir, bu PDF Çerçeve. Evet. evet. Özellikle yapılmış bir tercih mi yoksa sadece şey için mi geçerli? PDF için mi geçerli? Çünkü ben baskılı hmm. halini görmedim. Yok o orijinalde de öyle. Hmm. Ee, niye öyle yaptık? Aslında onun çerçevesi siyahtı. Komple siyahtı yani sayfa. Hı hı. Fakat o da baskıda çok problem çıkaracağı için beyaz yaptık. O arada da çerçeveleri yok etmiş gibi olduk aslında. Çerçeveli de olabilirdi ama benim yaptığım çizgi romanda da çerçeve kullanmadım. Ee, yani çok da şart değil. Sonuçta keskin atlı resim bitebiliyorsa. Yani genel zaten şey e, panelleme de e, çok nasıl desem... E... Uçmamış çok. Evet, evet. Yani düz bir kanalleme akışı var. Özel işte e, splash page'ler yok. Ne bileyim kare içinde kareler çok fazla kullanılmamış. O yüzden çok sıkıntı değil. Ama hani dikkatimi çekti e, border kullanılmamış, şerçeve kullanılmamış olması. Peki bir sonraki şikaye. Bu çizgisi çok, çok güzel ya. Renkleri de çok güzel oldu çizgisi de yani. bunun Özen... iki versiyonuna bakmıştık. Hani şey açısından da. Ve Arif Kaymak. <gülüyor> evet, çok güzel. Bence evet renklendirme anlamında en e, başarılı bulmuş. Değil mi? Bulgulmuş... Dergide belki en üne çıkan bu olabilir renk olarak. Evet bu baskıda da iyi çıktı. Samanlı kağıt olmasına rağmen güzel bir sonuç. Ama yok. daha pastel renkler olunca o samanlı kağıt da <gülüyor> çok iyi yemiştir onu yani. Güzeldir. Çünkü siyahları falan çok bol olunca ister istemez. Ötekinin karanlık çıkması çok normal ağabey. Çok, çok bu güzel da aslında değil. işte ya... Çok aşinayız işte Fallout'tan hı hı. Mad Max'ten başka Diğerlerde hani işte Amerika'nın Yıkıldığını gördük şeyi gördük Fransa'yı gördük falan böyle Türkiye'de bir post apokaliptik Olur mu? Olmaz lan diyorsun Tabi ki normal <gülüyor> olarak Ama, Ama niye olmasın yani? yani. Evet. Yo, o... Oluyor abi gayet bence post. Zaten çok <gülüyor> da az kaldı bence <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Bugün o, işte. o anlamda değil Mesela şeyi falan düşündüğün zaman Ne bileyim e, Star Wars Episode 1'in işte mesela Hani yani coğrafi olarak o şeylerin çekilebileceği birçok yer var. Mesela Kapadokya'da çekiyorlar, da burada çekiyorlar. Ee, neden olmasın? Mesela burada da konu yani Nemrut gibi bir yerde geçiyor. Evet. <gülüyor> Onun aslında geçeceği yeri sonradan kararlaştırdık ama aslında bu hikayeyi ben ilk okuduğumda çok benzemese de hikayenin ismini hatırlayamadım. Hangimiz? Evet, yok, bu hangimiz değil. Ee, Fransa'nın Zafer Tak'ının olduğu yerde post-apokaliptik bir hikaye vardı. Çizgi roman. Sen bilirsin ya. Moebius mu çizmişti? Jimenez çizmişti. Ee, şey, askerler gidiyor, vuruluyorlar. Biraz o Full Metal jetipteki sniper'ın vurması gibi sahneler var. Sonra biri giriyor içeri. Full Metal Jacket'te Spoiler'a kızan var mı sizin şey, podcast'ta? Yok. yok, yok, yok. <gülüyor> <gülüyor> şey. <gülüyor> 40 sene, 45 sene olmuş yani. Orada sniper genç kızdır. Bunda da robot çıkıyor. Oraya koymuşlar. Gelen geçeni vuruyormuş şey. Yani, yani makine tüfeğiyle tek bir hareket etmeyen alet yani. Basit bir şey. O yani o bir bölgede böyle bir postopakaliptik hikaye olması bana onu çok çağrıştırmıştı. Şey Kadir'e de yolladım. Kadir bilmiyordu o hikayeyi tabii. Bazen böyle benzer hikayeler farklı zamanda başka insanların aklına gelebiliyordu. Bir sonraki hikaye de kısa ülkü e, Tengri ve inanla. Evet Murat Dural böyle epik bir hikaye yazmış. Hı hı. Ve çizeri de e, Mustafa Kara. Evet Mustafa da o tip şeyleri çok seviyor. Ama haka hayalden biliyoruz evet. zaten. Mustafa'nın da çizgisine bayılıyorum. Ben de hmm. çok seviyorum. Evet. Renkleri de öyle. Ondan sonra Mustafa'ya bir yolladın. ''Bak bir bakayım buna sen, çizer misin illüstrasyon dedi. ''Olur çizelim'' dedi. Sonra bir zaman geçince ''Abi bunun konusu çok ağırmış.'' <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ''Bir yazarla görüşelim.'' falan dedi. Neyse, bağlantı kurduk. Yazıştılar. Arada hikaye... Mesela onda komik bir şey oldu. Ya bu arada ne güzelmiş yani hiç siklemeden öylesine bir lestrasyonu da yapabilirmiş yani Mustafa'da. ''Yazarla bir görüşeyim.'' demiş anladın mı? Hani bu, bu, bu, bu özel bir şey, güzel bir şey yani. Eee şey... Şimdi orada Murat şey yazmış, el tırpanını attı yazmış tamam mı? Hikayede. El tırpanı var. Şimdi el tırpanı diye bir şey ben bilmiyorum yani Tırpan büyük, iki elle kullanılan Hı. bir şey. Bu zaten tırpan evet. elle kullanılıyor. Şimdi, şimdi şey de öyle çizmiş. Ee, Mustafa da öyle çizmiş. Sonra dedik ya o el tırpanı, o ne dedik. Şimdi Murat da arkeolog aslında. Orağa benzer ama küçük tırpan şeklinde olanı varmış. Hı. Tek elle yani Zaten başına eğer gelince eee tekrar tek el Öyle bir şey varmış. Çizimi de değiştirebiliyorsun. Sonra hikayede o kısmı değişiyor. <gülüyor> bu da bu da evet dinleyenlere o zaman da hani okuyacak olanlara böyle ekme bilgi fun fact. Aynen öyle. Sonra senin hikayen. Evet. Zorla soktuk dergiye. <gülüyor> <gülüyor> en ben, beğenmedi falan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Valla ben hikayeyi beğendim. Zaten en başından beri Hatun'u bekliyorduk yani. Hatun'un çizimlerini o çizim... Yani değiş, değişmeden önceki aşamalarını da gördük biz Hatun'u. hani bu bununla ilgili ben direkt şeyi söyleyeyim ya. Ben ilk okuduğum anda Judge Dredd gördüm o hikayenin içinde. 1602 de bulabilirsin o hikayenin içinde. Ve hani o Osmanlı dönemine denk getirdiğin. Hani işte Seyfettin Efendi'de yaptığını yapıyor devrim onda. Ben bayıldım. Yani ama mesela devrimin bütün işlerinde benim hala böyle biraz daha şey beni daha da çok doyurması için böyle arka planda da çok fazla şey bekliyorum. Ama şey Hı. çok kötü. Ya bu adamın hani o işi ne hızda çıkarması gerektiğini biliyorum. Tamam mı? Arkayı da doldurmaya kalksa falan yani o o iş bitmez yani. Peki e, ama işte onu mesela renklerle dokularla çok güzel yapıyor. O şeyini atıyorsun. Mesela şeyi soracağım. Şimdi e, bu tarz benzer çalışmalar yani her Çizgi roman kültürünün tabii çalışma alışkanlığı farklı. Mesela uzak doğuda genellikle ya <gülüyor> e, bir kişi yazıyor, hem çiziyor, ama eğer belli bir e, başarı seviyesine geldiyse ve hani cebinden e, para çıkabilecek kadar e, para kazanan biri ise işte asistanları oluyor, işte şey taramaları, hmm. ne bileyim arka e, şey e, detayları, fonları vesaire asistanlar yapıyor hali. Amerika'da ise işte şeyler var. Çizer, pencillerler var. Çizimi yapıyor. Ondan sonra inker, çiniciler işte mürekkeple üstünden geçiyor. Bir de renklendirmeciler var. işte lettererler ayrı. Gerçi şimdi her şey dijital olunca lettererlerin çok fazla bir şey kalmadı. Bir evet. Ama eskiden hep belli yazılmış. Hı. Şimdi böyle bir kolaborasyon, yani böyle bir işbirliği yapmaya yanaşanlar var mı? Mesela sen çiz abi ben onu renklendireyim. Ya da ne bileyim e, senin çizdiğin taslağı ben birazcık daha çizgi roman formatına uygun şekilde çiniliyim. Devrimin yani, ama bu mesela hani kendi işleri için ayrı böyle yanına çıraklar alıp onları eğitmesi lazım. Çünkü artık devrimin şeyi oturdu. Yani o arka plan renklerini, dokularını artık gördüğüm zaman devrimin imzası gibi o. Ya yani bence ki birazcık daha zor. Çünkü devrimin yani benim gördüğüm en azından çizdiği şeyler daha çok nasıl desem renklendirirken renklendirmeyi sen önceden düşünerek çiziyorsun yani gibi geliyor. Halbuki öyle değil. <gülüyor> yani senin istediğin renklendirmeyi başka birine anlatıp bu şekilde yap diyebilmen i̇şte çok zormuş gibi geliyor. Yani çırak çırağı olması lazım, <gülüyor> eğitmesi lazım birilerinin o konuda. Çünkü... Ee, sen mesela şu kareyi çizerken taramaları önce yapıp ondan sonra üstüne mi renklendirme yapıyorsun? Yoksa hiç tarama yapmadan renklendirirken ben zaten kafamda bunu böyle görüyorum şeklinde mi? Ee, mesela işte gölgelendirmeleri, ne bileyim hacimlendirmeleri? Yani mi? normal eskizi de ben bilgisayarda çiziyorum artık. Hı hı. Ee, ama şimdi dijital çalışmanın öyle bir avantajı var. Mesela çok yakın çizmişim adamları, ayırıyorum. Hı hı. İşte veya mesela ba balonu öyle bir yere koymuşuz ki Adamın üstüne gelmiş, adama sağ çekiyorum falan. <gülüyor> Öyle saçmalıklar da yapıyorum aslında. Ee, ya benim biriyle çalışmam biraz zor o açıdan. Ama derginin şimdi biraz işleyişine bakınca Karakalem-Çin'i gibi bir ayrımı yapamayız büyük ihtimal ama <gülüyor> siyah-beyaz yollayıp başkasına renklendirme yapmak e, sanırım bir süre sonra yapmamız gereken bir şey olacak. <gülüyor> e, zaten balonlamayı, yazıyı çizere bırakmıyoruz genelde. Onu uyarıyorum. Bazen mesela çizimde balonlu geliyor, onu tekrar siliyoruz falan. E, çünkü o da hakikaten balonu yerleştirmekti. Ben de onları çok kötü yerleştirdim. Sonra beni düzeltiyorlar. E, e, yazı da öyle. Yani yanlış da yazıyorum ben mesela hikaye ha halinde de yazsam yanlış yazıyorum. Balonun içine de yazsam yanlış yazıyorum. Dolayısıyla aslında birazcık yani tamam kara kalemçini aynı insan yapabilir. O ayrı bir keyif de veriyor sanırım. Hı hı. Çünkü, tabii tabii çizer için Çini yapmak çok büyük bir şey aslında. Kendi yani, yapıyor olmak. Çini biraz aslında kurşun kalemi ezen bir şey. Yani hı hı. mesela Erni Çan, combuz kamera çiğne attığı zaman Erni Çan çizimi gibi oluyor. Tabii. Hiç combuz gibi olmuyor. Biz de ne kötü ezgi örnek verdik. Yaşımız ortaya çıkacak. <gülüyor> evet. Evet deyse o yüzden hani Karakalem Çini'yi tek kişi yapabilir de renklendirme, balonlama yazıyı. Ama bir yandan da aylık bir dergi çıkartıyorsun. O yüzden aslında onları da pastlamak çok zor olacaktı abi düşününce. Yani gerçekten çizerlerden aşırı hızlı bir şekilde iş geliyor olsa eyvallah. Hani hop bunu renkçiye at renklendirsin. Ondan sonra çizen Elif'le bir baksınlar. Ya, bir dakika bu renk ne olmuş falan desin. Al başına bela ya mı hani? Ya orada biraz işte... E... Ya yani Orada her hikaye için ayrı editörü ihtiyaç duyuyor. Ha bir de, <gülüyor> de çizer egosu diye bir şey desaydı. de var. İster istemez var yani. Sen şimdi DC Comics'e, Marvel Comics'e çizen bir adam değilsin. Orada hani çizim yaptım, işte şu kadar paramı aldım. Kimin kiminle renklendirmiş? Sadece iki şeyine karıştım falan öyle bir durumda yoksa. Bütün bütün sayfalara karışacaksın. Bütün panellerin renklendirmesine bakacaksın, laf edeceksin yani. Bir de kafan daha hani canlandırdığın şekilde hiç olmadıysa o iş, oh, o iş çok uzar yani. O yüzden... Yine zor başkasının ya renkleri. Yani. Sadece çizer değil yazar ekosu da var. E tabi ki var canım. O biraz şey işte zamanla e, yani o... Bunu da bu arada kötü manada söylemiyorum. Olacak da zaten bu insanlar. E, o yani. biraz şey iki, iki tarafta mutsuz olduğu zaman <gülüyor> iyi bir iş çıkar. <gülüyor> şey, Duval öyledir ya Alan Parker'la şey Pink Floyd'tan hani böyle adamlar birbirini kırk Pink taklayacak projey. gibi olmuş ve ikisi de projeyi sevmiyor. Halbuki güzel bir film yani. biz severik izliyoruz. İşte zaten da o yüzden onu diyordu. Hani editör orada devreye giriyor. Evet. Yani ikisi de belki uyuz oldu birbirine yaptıkları işlere. Ama editör bakıp abi bu muazzam olmuş dedikten sonra o iş. Yani benim anladığım kadarıyla şey kültürü çok fazla yok. Yani editöryel kültür çok fazla yok. Yok. Çünkü, çünkü bence diyor. yaratıcılık yani yaratıcı bir sektörde Tabii ki yaratıcılığa çok önemli ama bu bir ürün haline gelecekse ve bir kitleye sunulacak bir ürün haline geliyorsa bunun derlemesi, toplaması ve o kitleye hitap edebilecek hale sokulması editörün işi. Ki yani hani çok daha kapitalist sistemlerde bunun işine, işin içine pazarlamacı bile giriyor. Hani tabii. Bakıp ya bu renkler yerine ya atıyorum. Mesela moda dergilerinde hiçbir moda dergisi yeşil kapak kullanmaz. Hı -hı. Çünkü yeşil kapak satmaz. Yani yeşil bir fonun önünde bir hatunu kıyafetleriyle çektiğinde olmaz. Yeşil kıyafetle çekersen o yine olmaz. Çünkü yeşil asla satmaz. Açın bütün moda dergilerinin kapaklarını aratın. Yoktur yani. Yeşil kapak yoktur hiçbir moda dergisinde. İşin içine pazarlamacı girdiğinde bir de bunlar oluyor. Anladın yani mı? Hani mesela geçen... Satışa yönelik iş yapmaya O karşımda. Reklam konusunda tecrübeli biriyle dergiyi gösterdik. Boyut olarak çok ufak buldu. Bir de şey önerdi mesela... Yatayda daha geniş olsun derdi. İyi de çok öyle çiftim, bir çok... çizgi roman formatı yok Olmaz ki. yani yok. Şimdi e, normal bir çizgi roman formatı da var. Ama tabii genellikle karikatür ve stripler için yapılıyor. Ki yatay onlarda bile aslında ciltlemeye kalktıkları bu hikayeleri mesela... yine daraltıyorlar mesela. Yok kelvinen okslar mesela genişler, Peanutslar geniştir. Peanuts geniştir. E, en Çizgili... son işte şeyin imzasına gittik. Ee... Çizgili tişört. Çizgili tişört imzasına gittik. Gayet yatay yapmış. Hı -hı. Ben hatta ulan dedim ki ya abi Eyvallah. Hani çok güzel iş olmuş vesaire ama ya şimdi insanlar şu yüzden laf edecekler. Rafıma koydum ben bunu böyle duruyor dışarıda diyecekler. Yani. Evet. Ve diyorlardı bu arada. E döner Yani okuyor çünkü Aa, ben bunu geniş geniş okudum ne güzel falan demiyor ki. Rafıma koydum bak gibi duruyor diyor. Yani işte işin pazarlama kısmı Yatay, oluyor. ya. Öyle yapıyorsun. Kitaplar. <gülüyor> <tabii. gülüyor> yani. Ya o evet, şimdi olmama sebebi böyle şeylerin de çok üretilmemiş olması yani. Tabii. Türkiye'de sürekli çizgi roman üretilen bir şey değil. Üretilse onun editörü de çıkar. İşte onun pazarlamasını da bilen adam ürer. Bakalım işte bizden öğrene ne yapacağız. Ve <gülüyor> daha ilk sayı... İlk, ilk sayının çıkıyor. Tam kesin bir net tarihi var mı? Ya bastık da işte daha yaptım <gülüyor> o işler sıkıntılı. Yani 25'inden itibaren yani evet. 2-3 gün sonra... Biz bu podcast'i 22'si, 23'ün de mi çekiyoruz şu an? Bugün 23'ü. 2-3 evet. ha, Çünkü... gün sonra yavaştan dağıtıma başlanacak. Gece saat 2'de Overwatch başlayacak. Ha, okay, tamam, yarın koyarız. <gülüyor> Overwatch <gülüyor> ne ya? Oyun. Ya alacağım, alacağım herhalde. <gülüyor> Yeni ya, oyun geliyor. Yeni oyun bütün, geliyor. Şu an bütün dünya Overwatch konuşuyor bu arada yani oyunca anlayası. Ya gerçekten... Biz de bu zamanda mı yayınlayalım? <gülüyor> <gülüyor> Kimse dinlemeyecek. <gülüyor> Bu arada Yok, bu gamer gamerciğim yani Yok, şey var yani. E, son zaman yani çok uzun zamandır yap, yapılmaya çalışılıyor ama bence e, çok mecralı e, tanıtım ve işte yani şey artık tek bir üründen çok fazla e, yan ürün farklı mecralarda farklı ürünler ortaya çıkarmaya çalışıyorlar ya e, ne bileyim işte Angry Birds filmi var. İşte şey, Fruit Ninja'nın bile filmi çıkıyor. Oyuncağı var. Oyuncağı var. Merchandising'i var. Dergisi var ya. Angry Birds'in çizgi romanı da var. Yani. Çizgi romanı var. ıvır var. zıvır var. Ve e, çok uzun zamandır e, bu one source mode use denen bir kavram çerçevesinde bunu e, baştan planlayıp yapmaya çalışıyorlar. İşte, ha, hem, ben bunun etinden de faydalanırım. Üstün ha, üstünden de, de faydalanırım. Kemiğinden yilik çorbası bile yaparım. Aynen. Evet. Fakat Son zamanlardaki çıkışlarda bu çok e, karşımıza çıkıyor işte özellikle oyun sektöründe işte bunun e, kısa animasyonunu yapıyorlar, çizgi roman versiyonunu çıkartıyorlar birlikte romanlaştırıyorlar vesaire ama en başarılı bulduğum e, çıkışlardan bir tanesi Overwatch'ın çıkışı işte e, kısa short animasyonlar var e, çok başarılı buluyorum ben onları işte e, karakterleri tanıtan kısa hikayeler, e, çizgi romanları var bunlar da e, bence çok başarılı. Hani karakterin belki de ne yönde nasıl gitmesi gerektiğine ya da tek bir mecraya bağlı kalmaması gerektiğini de hani ufak ufak böyle... Hangi ülkeden çıktı Overwatch? Overwatch Blizzard'dan çıkma Amerika. Peki ama şu an Japonya'da, Çin'de, Kore'de böyle dev action figür kutularıyla donatmadılar bütün <gülüyor> evet. acayip caddeleri. Abi inanılmaz bir şey yapıyorlar, inanılmaz bir PR, inanılmaz bir marketing çalışması var. Kore'de e, gördüm, Seul'de gördüm, <gülüyor> e, Japonya'da bir iki e, büyük şehirde gördüm, Çin'de gördüm. Videoları dolaşmaya başladı, bayağı şey yapmışlar. Gerçek insan boyutundan bile hafif büyük e, action figür kutularında bu karakterlerin figürleri var. Hatta işte try me butonları da var, basıyorsun konuşuyorlar falan hani inanılmaz bir marketing çalışması var. Yani bunun oyuncağı şu anda hazır, işte e, animasyonu hazır, işte Blizzard'ın kendi geçen sene kurduğu artık film stüdyosu var, filmi hazır. Senaryoyu da yazmışlar. Aynen. Çünkü şöyle bir şey var, mesela Warcraft'ın e, filmi gelecek, 3 Haziran'da geliyor. Ve onunla ilgili işte yazılar yazarken işte araştırmalar yapıyorum, okuyorum. Falan. Bu arada Warcraft için öyle bir marketing yok, öyle diyeyim sana yani. Overwatch için çok daha büyük paralar harcınıyor olabilir. Yani. Evet. Warcraft'ın mesela hikayesi aslında Warcraft'ın ilk oyunundan uyarlaması. Aslında yani Warcraft'ın daha bir hikayesi yokken. Aynen. Warcraft'ın bir hikayesi yokken. O yüzden yapımcılar işte verdikleri röportajlarda şöyle şeyler söylüyorlar. Yani. O zamanlarda hani oyunda hikaye anlatma gibi bir derdimiz yoktu bizim. Çok daha ilki halinde o işten. Ve e, daha sonra, 94 94'lerden falan bahsediyoruz. Daha sonra hani ilgi çoğalınca biz bunu romanlaştıralım dedik. Ve Amerika'nın bu yönünü ben seviyorum. E, popüler bir şeyin mutlaka bir şekilde roman uyarlaması çıkıyor. Yani eğlence amaçlı roman okuma kültürleri var çünkü. E, hani... Alıyorsun romanı, okuyorsun, satıyorsun ya da çöpe atıyorsun. Ama Amerikalıların çünkü üretme gibi bir olayı yok. Amerikalılar üretilmiş bir şeyi pazarlamayı biliyor. Yani doğuştan itibaren pazarlama öğreniyor bu insanlar. Şey, hep konuştuğumuz Aynen. bir şey var ya. Amerika'da sokak röportajına çıktığında kimse e, e, e, falan diye konuşmuyor. Herkes sanki televizyonda hani show sunuyormuş gibi Aa, bir dakika bana mı sordun? Dur anlatayım falan diye. Hiç takılmadan, ığılamadan anlatıyor. Sokaktaki her insan neredeyse. Çünkü çocukluktan itibaren bayağı böyle şovmen, şovgirl olarak yetiştiriyorlar. Üretmiyor çünkü. Üretecek bir zeka vermiyor. Üretecek bir kapasite vermiyor çocuklara. Ama pazarlamayı öğretiyor. Amerika pazarlıyor yani. Evet. şu Ama şey, e, bunun getirdiği güzel bir şey var. E, sonuçta sen... Tabii ki pazarlamacı olarak kendine bir tüketim kitlesi oluşturmak ve bunu e, sürdürebilir kılmak durumundasın. E, tamam, işte, Pazarlamayı e, dört taraftan öğreniyor zaten. Bunu yapmak için de bir üretici kitlenin de mutlaka olması gerekiyor. Yani. İşte, işte onlar da uzakta odalar. <gülüyor> e, ama çiğne ürettiriyor, kendi pazar Türkiye'de pazar Amerika'da pazarlıyor. Tüm dünyada da pazarlıyor. E, mesela Warcraft'ın işte e, hikayesi romanlaştırdıktan sonra işte hafif oturmaya başlamış. Ve e, senaryoyu da roman üzerine kurmuşlar. Hani e, şeye geleceğim işte buradan. Hikayenin ne kadar önemli olduğu işte fark ediliyor. ya yani çünkü hikayen varsa bunu ister oyun olarak, ister çizgi roman olarak, ister e, film olarak satabiliyorsun. Yani mesela şey e, Angry Birds'in mesela bir hikayesi var, karakterleri var ama kendi kroşun yok, kendi kroşun bir oyunu çık, e, çıkması. Angry Birds'un da bir hikayesi yoktu. Koydular. Ama Tetris'in de filmi çıkacak. Evet. Üslamaya geliyor. Üslamaya yani. geliyor. <gülüyor> ama buna hazırlıklı olabilmek işte, <gülüyor> e, mesela çok ön görü gerektiren bir şey. Çünkü şey yapabilirlerdi. Yani karakterizasyon kullanmadan Angry Birds'u yapabilirlerdi. Ama bir kuş olunca, farklı kuşlar olunca, onları hikaye yazmak işte bu domuzlar niye bu kuşların yumurtalarını çalıyor, yu denkleştirmek çok daha kolay. Ama çok işte, da aptal bir hikaye yazmışlar ama çocuklar çok. Şu anda Beynir. Amerika box office'inde birinci. Evet. Ben iyi bir yere bağladın aslında. Ben sana şeyi soracağım. Biz yani işte Türkiye'de çizgi roman kültürü atıyorum 70'lerden biri var belki ama Amerikan çizgi romana girişi Türkiye'nin daha çok hani satmaya başlaması belki ya da daha çok okumaya başlaması işte 90'lar falan diyebiliriz. 90 Hani bu Alfa ile işte Bey yayınlarıyla vesaireyle sonra Doğru. da... Doğru aslında Conan 87-88 evet. oca var mı çıkmış? Daha aynen öyle. Yani o, o var 80'lerin başından itibaren evet, var aslında ama... Karba yine... büyük fasükürler... O Conan'ı da yine çok Amerikan'dan saymamak lazım belki çünkü süper, süper kahramanlar, hani title'lar evet. sözü... Yani Conan daha Fumetti kafasında gidiyor. Evet evet. O, aynen öyle. Fumetticiler zaten Conan sevi seviyor falan. Neyse hani... Buradan geldi işte günümüzde çizgi roman tekrar bir hortladı şu an bayağı da hani popüler oldu işte bu Hollywood sineması Hollywood sayesinde oldu belki işte NTV'nin tekrar çizgi roman yayınlayarak çocuklara bir şeyler aşılaması var vesaire şeyi merak ediyorum ben biz çizgi roman mağazalarında da hep yaşadığımız bir şey ben mesela bazı serileri çizerleri için takip ederim bazıları sadece hikayeler için Çiz hani çizgisi kötü bile olsa hikayesi çok iyiyse takip ettiğim seriler vardır. Ama hani çizgisi çok iyi bile olsa hikayesi bok gibi diye okumadığım seriler de vardır. Sen mesela sana hikayeler geldiğinde şeyi düşünüyor musun? Ya bunun hikaye halbiden çok tırt arkadaş ama ya şu herife versem müthiş çizer. Ee, oradan da iş yapar bu hikaye dediğin oluyor mu mesela? Yoksa illa dengesi olsun istiyor musun? Biraz dengeyi en azından şimdilik sağlamak lazım. Çünkü aslında şöyle bir şey de var. Sen şimdi bu takip ettiklerini dışarıdan takip ediyorsun. Türkiye'de basılanlar aslında bu eğlenmiş oluyor. Yani Türkiye'de Türkçe basılan Amerikan Ve daha komiser zaten en kalitelileri seçiyor. Yani ha. zaten çizimi kötü olanı Ar ben bunu burada basmam diyor. Veya işte popüler olmamış bir çizgi romanı alıp burada basmıyor. Ama mesela şey bak yanımızda var şu an. Marmara çizgiden yeni çıktı daha bu hafta çıktı. E, Punisher Marvel evrenini öldürüyor. Yani bunun, bunun çizgisi şu anki genç okurayı hitap edecek bir çizgi, bir renklendirme değil ama doksanlar lan evet, ama Marvel evrenin 90'lar değil 2000'ler aslında hayır hayır çizgi evet. ve şey ama Marvel evrenini öldürüyor ya ya yani Punisher bütün Marvel i̇şte evrenindeki Deadpool bir... evet, her Deadpool şey da yaptı e de yaptı bir de ki Deadpool'un ki çok daha yeni hani bir hikaye Punisher'a göre bu da çok daha eski bir hikaye ama hani bastı Marvel çizgisi yani şey demedi arkadaş bunun çizgisi bir dakika ya satmayabilir falan demedi zaten hani e, şeyi de yapıyor mesela Marvel çizgi Zalim Altılı'yı bastı mesela, normalde şu an çiz işte 15 ila işte 22 yaş arası örümcek adam takip eden kitleyi çok da böyle ilgilendirecek bir cilt değildi ama Zalim Altılı'yı çok iyi sat. Hmm. Yani evet ben mesela diyorum ya, yani çizgisi yüzünden Zalim Altılı'yı okumak istemeyebilirim ama hikayesi o kadar güzel ki alırım. Ben ona dikkat ediyorum. Şu anki gençlik aslında ona dikkat eden bir gençlik değil. Ama galiba bunu da yavaştan vermeye başlamış çizgi roman yayıncıları o insanları o kur kitesini. Yani onun denemeden de çok bilmek mümkün değil. Bir de tabi yerli bir üretim yapmak Hı. bir oraya geri dönecek. Biraz bir sıfır geriden, geriden başlıyoruz. Ha. Yani ya yerli mi? Kötüdür abi. Hepimizde var yani. ya Ama Sen yerli çizgi de... roman yaparken isim bile karakterlere isim koymak bile bayağı işkence <gülüyor> lan. <gülüyor> bayağı işkence yani çok kolay bir şey değil. Malıyoz malıyoz <gülüyor> Peki, e, şöyle bir, mesela benim şahsım adına böyle bir ön yargım var. Yani kurtula, kurtulamıyorum. Ee, bazı şeyler bazı dillerde daha iyi. Yani bu ister istemez alışkanlık gereği ya da e, artık e, o şekilde beynimiz yıkandığı için. Mesela işte bir panişarı cezalandırıcı dediğin zaman diyorsun. Mesela, 20 sene önce cezalandırıcı dediğin zaman kimse meeh demiyordu mesela. Demiyordu abi çünkü artık biraz daha fazla İngilizce biliyorlar da İngilizce bilmeyle O zaman diyorlar Evet i̇n Ya bir de hani kulak aşinalığı var tamam mı? Diziler filmler izliyor evet. çocuklar vesaire O yüzden böyle bir İngilizce evet. kelimelerin o e, şeyine Mesela dar nasıl çevireceğim? Gözü pekti eskiden Ya o da bir garip Sonra yani. okusuz oldu mu o? Hı -hı. Ya Daredevil'ın zaten Türkçe karşılığı yok yani şey, başka hiçbir dilde asla tam olarak karşı doğmayan bir kelime. B yayınlarının Örümcek Adamları'nda çok acayip çeviriler vardı. Punisher, Mavi, mavi Kaplar'da bu mavi, evet, mavi. <gülüyor> <gülüyor> Ya Kaplan'dan alakası da yok adam öyle Beyaz kuru kafa falan ne <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya. Peki yani sizin öyle bir şeyiniz var mı? Ee, biz yerli bir çizgi roman e, dergisi üretiyoruz. Biz... Daha çok çizgi romanları bilen ve aşina olan insanları mı hedeflemek istiyorsunuz? Yoksa ilk defa çizgi romanı sizinle tanışacak insanları mı daha çok ulaşmak istiyorsunuz? Böyle bir bir misyonunuz var mı? Ya o biraz aslında şey açısından var işte bu. Fantastik bilim kurgu ve korku sevenler. Veya işte o gençlikte de işte mesela o konanlar benim gençlik çocukluk dönemime denk gelir. Ya o mesela o öyle bir kapak gördüğünde... İşte konan elinde, Aa, işte garip ben. bir yaratıkla dövüşüyor. İşte kenarda kız tutmuş başka bir yaratık falan. O fantastik bir aleme kapı açıyorsun aslında. Ee, biz de öyle bir ayrı bir kapı açmak istiyoruz. O açıdan. Yani yeni okur veya işte çizgi romanı aşınası sokur da okur da e, yeni okur kazanmak o açıdan istiyoruz. Ve şunu aslında kırmak istiyoruz. Hani yerli de iyi işler çıkıyormuş. Hani tam onun üzerinden onun Duk yok belki de. Var. Ben, bence var <gülüyor> hani, ya Olur var. yani beşlik de olur falan altılık da olur. Hani çünkü bizde bir süre gerçekten kötü çizgi roman üretilince kötü film gibi işte. Yani o kadar çok mesela cin filmi çekildi ki artık görmek istemiyorsun onu. Hala ya dur daha çekilecek. Evet yani çeken de diyor ki Dabbe bu, bu 6 yıl çok çıkıyor. güzel. Tabbe şey. altı çıkmış o iyi diyor <gülüyor> <gülüyor> Çünkü adam çeki çeki öğreniyor evet. yani. <gülüyor> <gülüyor> Daha çünkü var. o da çok önemli. Hakikaten üretirken daha yeni bir şey katayım falan gibi bir kafam varsa e, ben de mesela ilk Seyfettim'den işte ne Yeditepe Canavayla Tesla Sınav'ı kıyaslarsam hem çizim tekniği hem anlatım olarak Tesla daha iyi bence. Bence de çok çok çok daha iyi. E, çünkü o çize çize yapa yapa öğrenilen bir şey. E, ama tabii bazısı da ilk baştan beri hani böyle aynı şeyi yaptığı zaman bazı sanatçılarda öyledir pek bir şey katmaz ne O aynı rayda gider. öylesi İtalyanlar de olur. için genelde o geçer. Mesela evet. evet onu, ve onu kırmak daha zordur. Yani evet. orada başka bir şey yapmak da zordur. Şeyi de mesela bu Kralına da geçen podcast'te de bahsetmiştim. Hani o bizdeki kılıç kahramanları ters yüz eden bir şey olsun. İşte kadın olması mesela çok sonra Tabii. aklıma geldi. Hani şöyle olsun böyle olsun çok kafa yormuştum da eee çünkü mesela şu an yeniden Karaoğlan'ı çizim desem olmaz yani kimseye kabul ettirmez. Olmaz. Benzer bir şey çizsen yine çok cazip gelmez. Çünkü her şeyi kullanmışlar. Fantastik Tarkan'da var. Erotik Karaoğlan'da var. Yani Tolga'da başka bir cinsi, onda da zaman yolculuğu falan var. Ya. Ya şu an he yapsa Amerikalılar, Fransızlar falan he de tutmaz mesela. Evet. Çünkü yani. denediler zaten. Hayır, animasyonu tutmaz. Çizgi romanı deniyorlar. Değiştirip hmm. deniyorlar. Eyvallah. Farklılaştırıyorlar orada işi. Çünkü acayip bir çizele veriyorlar. Hmm. Çok ilginç bir renklendirmecele veriyorlar. Hani oradan iş yapabilirsin yine çizgi romanda ama animasyonunu yap bakalım o dönemki gibi. Hani hiç yürümez o yani. yok O yüzden mesela sürekli reset atıyorlar ya o biraz da okuyucuyu da alıştırıyor. Gerçi bilmiyorum. Sürekli takip eden de ulan yine sıfırladılar Tabii falan gibi. Tabii biz kafayı bir, yiyoruz canım. Yani. Diyor, öyle bir his de Ama yine işte, tam sıfırlandıktan sonra böyle yayınlanmak üzereyken diyorlar ki çünkü biz bunu bu yüzden yaptık. Hani <gülüyor> seni bir kandıracak bir şeyler veriyorlar sana yani. Evet o iş bayağı bak güzel pazarlama haline <gülüyor> dönmüş. Evet evet. Onu biz o işlere çeviremediğimiz için, süreklilik arz edemediği için o işler işte bir, arada bir boşluk olmuş. İşte bir, o da bizim böyle benim yani heyecanım öyle bir şey yapabiliriz diye bir kazım Hani böyle ulan burada da bak tamam biz hepsini okuyoruz ama bak burada da ulan fena değilmiş iyi bir şeyler yapmış desinler diyebilecek işler çıkartmaya çalışıyor. Yani e, şey e, o daha deminki mevzuyu şey için açtım. <gülüyor> Şimdi az da olsa işte yabancı çizgi roman okumuş bir insan ister istemez kafasında belli bir e, yargı ve değerlendirme kriteri oluşuyor. <gülüyor> ve yeni bir şey gördüğü zaman da bildiği şeylerle kıyaslamak durumunda kalıyor ister istemez. Evet. Bir de o demin dediğimiz gibi aslında elenmiş işlerden Tabii. kıyaslıyorsun. Yani Türkiye'de basılmış daha kaliteli, kalbur üstü işlerle kıyaslıyorsun. Ama şöyle bir şey de var. Şimdi bildiğin şeylerde bazı şeyleri sen e, geçmişini bilmediğin için mesela şu anda diyelim ki son 5 yıldır X-Men okuyan bir genç var diyelim. O genç mesela eğer çok büyük bir çizgi roman hastası değilse işte 60'lara 70'lere dönüp eski Marvel'ları okumamıştır muhtemelen. Tabii. O, o gelişim aşamasını bilmiyor. Dolayısıyla dediğin gibi en e, hani e, kaymağın kaymağını bilerek senin işini ya da işte benim işime ya da e, değerlendiriyor olacak. Yani bu bir alışma ve öğrenme eğrisi gerektiriyor. Bunu aşmak için sizin bir stratejiniz var mı? Yani bu bizim tarzımız ya da işte biz bununla gelişeceğiz ya da e, birazcık daha piştiği zaman kendi e, kimliğimiz ortaya çıkacak... E, Sonuçta. Oraya Ama... ben araya gireyim. Bence zaten direkt kendi kimlikleriyle girip o bakalım nereye varacak diye gidiyorlar gibi. Bana öyle görünüyor. Benim Hayır. de sevdiğim ha, kısmı da o aslında. Daha deminden beri sürekli şey diyoruz ya hani e, bu bir süreç şu ana kadar sürekli olarak yayınlanmış bir çizgi roman dergisi olmadı. Sürekli olarak basılan bir e, mizah dergileri dışında bir çizgi roman yayın kültürü de yok. Editörlük o yüzden... Hani birazcık daha yeni yeni buluşuyor vesaire Hani bazı şeylerde bir şey gerekir ya Bir Akıncı öncü gerekir Hani biz buyuz Darbeyi biz alsak da evet, yol açacağız Devrim biraz da onu yapmaya çalışıyoruz zaten Biraz aslında mesela bizdeki Benim yapmaya çalıştığım şey O modern Anlatım şeyinde yakalamak Benim Seyfettin de öyledir Çok hızlı okunur aslında çünkü ki dizi taktikleri de kullanıyorsun sen. Evet. Yani hani sayfalar arası geçişlerde bayağı böyle hani cliffhanger'lar falan da yapıyor veya işte o sayfadan o sayfaya geçiş için bir efektle öteki sayfaya geçişler falan çok güzel yapıyor. Evet. Ben çok seviyorum. Şey, bir de görsel anlatmayı da severim. Hani adam şaşkınlıkla baktı deyip tekrardım şaşkınlıkla zaten. O yüzden aslında biraz daha akıcı bir çizgi roman yaparım ben. Bunda da biraz ona dikkat ediyoruz yani aslında işte Galip'in hikayesini bayağı budadık yani o normal hikayesi öyle bir şey değil bayağı atalı anlatımları var ama zaten hedefimiz de o. Ee, Galip'in hikayesi bir yerde çıktığı zaman da aha bu çizgiramın hikayesi de varmış dur onu okuyayım aha bu başka bir şeymiş. Batman'in çizgiramı varmış abi. <gülüyor> diyen var ya. Var. Çünkü. Hala diyen var. Film kahramanıza ediyor yani. Evet, olabilir. Evet. <gülüyor> Ama işte olsun. O da çizgi romanla bir şekilde öğrenmiş oluyor. Onun gibi bir şeyimiz var. Yani e, biraz daha böyle akıcı şey. O aslında pazarlama taktiği olarak demin bahsettiğimiz. Şimdiki dergilere göre çok ters bir pazarlama taktiği. Çünkü biliyorsun çok uzun yazılar var. Yani adam alıyor onu ödev gibi 5 günde okuyor belki. Bizim dergi o kadar değil. Yani ne bileyim yarım saatte en fazla 40 dakika bile sürmez okuması belki. Ama ne hikayeleriyle işte adam şurada bir şey çizmiş niye onu çizmişle kafa kurcalayacak kapattıktan sonra kafa kurcalayacak bir şeyler yapmayı hedefliyorum. Bu arada Galip'in de adı geçmişken Galip Dursun'da Pusova kitabı çıkçı onun da adını analım yani. Aslında bugün çağırdım denk gelmedi. <gülüyor> ee, o da ilk baştan hani bu dergiyi yapalım diye konuştuğumuzdan. Yani işte ben derginin heavy metal kısmını temsil ediyorum. <gülüyor> O Weird Tales kısım <gülüyor> olarak ee, Çünkü o da hani hikaye, yani onlar da bir yazacak mecra bulamıyor. Biz de işte zaten bu dergide çizgi roman ve hikaye olsun, makazin olmasın, işte ne derler? Karikatür makale olmasın. olmasın, karikatür olmasın. Ee, böyle sadece çizgi roman ve hikaye olan... Siyasi mesaj vereceksek de alt metinle verelim. Evet yani, yani. Alan alsın. Evet, illa davalık o. <gülüyor> <gülüyor> ne gerek var? <gülüyor> Bence de iş gerekiyor. Peki e, benim çok hoşuma giden işte e, 90'larda başlayan işte Kore'deki e, community tabanlı işte yazar çizerlik. Bu sonra işte e, özellikle fantezi ve bilim kurgu dallarında e, insanlar forumlarda. Bilim fan fiction'dan evet. bahsediyor aslında. E, hatta o zamanlar forum bile yoktu. E, bulletin board'larda kendi yazlıklarını çizdik. 90'larda bize internet bile yoktu Yayınladıkları e, bir dönem vardı ve bu dönemin ardından acayip bir e, şey, e, kend, yani ünlenmiş, artık yazar çizer olarak tanınmaya başlanmış e, yaratıcı kimlikler ortaya çıktı. Ve Webtoon olayını da e, çok büyük bir piyasa haline getirdiler. Ama bunların hepsi işte forumda işte kendi çizdiği şeyleri paylaşan, işte... E, eğer vaktim olursa ikinci sayısını da yarın koyarım falan diyen tiplerle başlamıştı. Ama tanınmak için bir derdi olmayınca, para derdi olmayınca bu adamlar yapıyorlar tabii ki bunları. Hadi gel bize yap desen, e para isteyecek. Evet. Böyle bir e, şey, topluluk e, oluşturma gibi bir, bir amacınız var mı? Yani tamam belki sizin yabani derginize... Güzel bir yerden geldi. Sen He? çünkü sosyal medya üzerinden yabani sürekli böyle çağrılar yapıyor aslında. Evet, evet oraya, aslında oraya gelelim. Ben aslında Seyfettin'e de öyle başladım. Mesele etini in internette yayınlıyordum. Haftada bir sayfa. O zaman hı hı. da yatay çiziyordum yani. Dört beş kare. Van gibi başladı aslında seyfettin'e. <gülüyor> evet. evet, doğru öyle. Ee, ondan sonra sonra işte çok ilgi oldu. Yani çok ilgi oldu dedim. ya yani ben öyle hissettim. Oluyor. Bizim size bir kişi e, podcast niye çekmiyorsunuz dediği zaman o halk bizi istiyor <gülüyor> dedi. <değil mi? gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kaza geliyoruz. <gülüyor> Dolayısıyla ben mesela yeni başlayanlar da hep senin Demin bahsettiğin şey yani sosyal medyada yaptığınızı paylaşınlar. Hı hı. Genelde insanlar o yaptıklarını çok böyle kapalı kutu, e, yani o çok değerli bir hazineymiş gibi düşünüyorlar ama. Ya da hani biriyle paylaştığında ya başkası benimkini paylaşsın ya. ben mi yapacağım falan diyorsun. Çünkü kötü hissediyorsun ki ya kendi yaptığını paylaşmak nasıl olur ki Evet yüzsüz olmak. <gülüyor> evet yüzsüz olmak lazım biraz. Öyleymiş yani. E, o, o konu hakikaten bizde bir şey. Yani bence bu tip şeyler paylaşıldıkça değerli, okundukça değerli. Yoksa o sadece üç kişinin bildiği bir hikayenin çok bir esprisi yok bence, biraz yani çizgi romanı. Ee, dolayısıyla bu komünite aslında e, bu yüzden biraz bizde zayıf. Yani böyle bir paylaşım ortamı aslında bir TR Art diye bir var. site var. Orada işte haftalık veya işte aylık veya çocuk ne zaman şey yaparsa çiziyorlar, üretiyorlar. Festiota da Mavi Turta'da baya aslında aktif gidiyor. Bu evet onlar ama çizgi roman değil de çizim, evet, çizim olarak evet. şey yapıyorlar, destekliyorlar şey yapanları da paylaşanları. Bizim mesela sosyal olarak Freya toplantılarımız var. Yazar çizerlerin toplandığı. O Freya toplantıları biraz daha Fabisat kadrosu oluyor aslında sanki. Yani o artık öyle değil. Genişledi diyorsun. <gülüyor> evet bayağı. Boku genişli. çıktı diyorsun. Yani. <gülüyor> Gülüşünden öyle anladım. <gülüyor> evet şimdi böyle Fabi adam gelince, abi bizim derdek toplantısı değil miydi falan? <gülüyor> drink and var. Evet. İşte Mavi Turta da toplanıyor. Onlar biraz daha serilik toplanıyor. Bu komitimler biraz İstanbul'da ve İzmir'de de Drink evet, and Draw var. Söyleyelim. Evet. Biraz böyle sosyal olarak, to toplaşma olarak gerçekleşiyor. Yazı çizi olarak o pek sizin dediğiniz gibi mesela Asi Ork vardı. Hı. Orkun Uçar'ın zamanında evet. şey yaptı Bayağı 15'nin öndesinden. Evet. <gülüyor> evet, yani o da devam etmedi. Dolayısıyla aslında bu, evet yani o iş Türkiye'de çok gelişmedi, filizlenmedi. Biz yabancı gelen hikayeleri de işte mesela derlenebilirse, derginin kafasına uygunsa ufak retuşlarla, editör ile yayınlayabiliriz. Ona uygun çizer buluruz. İllüstrasyon koymak için yanına. Veya çizgi roman senaryosuysa işte ondakine aynı şekilde uyarsa direkt de konulabilir tabii. Ona çizer buluruz falan gibi. O komüniteyi aslında biz kendimiz oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü işte bu sosyal medya harici benim Seyfettin'e ilk başladığım zamandan şu an konuştuğum, bulaştığım kişiler arasında çok fazla bir fark var. yani Sosyal medyada büyük ihtimal ben Diğer mizah dergilerinden falan daha aktifim aslında bir yandan. Ee, ve daha çok iletişime geçiyorum. Ee, o şekilde biraz e, dediğini internet üzerinden olmasa da baskı üzerinden yani basılı dergi üzerinden gerçekleştirebiliriz gibi geliyor. Ama o da dediğim gibi biraz zaman işi biraz şey işi. Mesela ben o ilk dergiye biz dışarıdan alım yapıyoruz dediğim zaman yani o dışarıdan içeriden konuştuk ya <gülüyor> yani o insanlara çok garip geldi ve çok şey oldu yani çok paylaşım oldu, çok başvuru oldu. E, 20'nin üstünde çizer başvurusu var mesela. Çok güzel bir şey var. Çizgi romana bir 6-7 başvuru oldu ki bir iki tanesi çizgi roman olarak. E, hikaye de yine o civar. E, ve daha da çoğalır. Biz kendimiz duydukça daha çoğalır. O zaman bunun altını çizelim. Yabani aslında çıkış olarak da şey değildi. E... Biz sabit bir kadrola çıkıyoruz, bizim yazarlarımız bunlardır, çizerlerimiz bunlardır demedi aslında. Yabani tam tersine e, her sayıda yeni yazar çizerlere yer vermek isteyen, yeni hikayeleri yer vermek isteyen dergi. Heavy metal de öyledir biliyorsun. Tabii yani, tabii. Yani. E, yani şeyler de öyledir. Ne bileyim, Edgar Allan Poe'da Baltimore Gentleman falan diye bir yerde yazmış. Aynen öyle. Mesela bizde de, de mecra yok diyoruz ya, Michael Crichton Playboy'da yazmış tabii bazı ki. bilim kurgu hikayelerini falan. Adam yer bulamamış. İşte o yer biz olalım gibi bir misyonumuz var aslında. Evet, onu tekrarlayalım o zaman. Yazarlar ve çizerlerden yabani işlerini bekliyor. Ee, başvurular bekliyor. Facebook sayfasında e-mail'ler var. Evet. Oradan bakıp istediklerine yollayın. Biz bu podcast'ı yayınladığımızda yabani'nin e Facebook sayfasını ve işte ulaşılabilecek e-mail adreslerini vesaireleri de koyarız altına. Dinleyen yazar ve çizerler varsa mutlaka başvursunlar. Çünkü hani çok çok sert bir elemeden geçmiyor aslında yani ama yine de daha daha profesyonel gözükecek işlere yer vermeye çalıştıklarını da söyleyelim. Hani onu da söyleyelim. Evet. Yani bir de işte derginin kafasını oluşturuyor evet. yani işte. Özellikle bilim kurgu, korku ve fantaziye yönelik işler tabii ki. Mesela ergen bunalımlarıdır. <gülüyor> <gülüyor> Şeydirdeki. <onlar gülüyor> <gülüyor> İstemiyoruz. He, evet, yani mizaha çok açık bir dergi değil. Evet, şimdilik öyle ama Belki ileride olabilir. Mesela Mustafa Ahmet Kara bir tane mizahi şey çizmiş. Güzeldi yani aslında. Bir açıdan bakınca o Asterix gibi yürüyecek bir şey e, olabilir, ele alabiliriz ama ilk başta değil dedim ona da. Mustafa Mustafa diyoruz mu? Bu arada onda amaka hayali çıktı biz. Sayfamızdan da daha önce duyurmuştuk. Evet. İncelemesini ee, henüz etse, okumamış olanları da tavsiye edelim. Ben ben çok beğendim. Çıkmış. Ben de e, özellikle şey e, yazımda da yazmıştım. E, <gülüyor> animatör kökenli bir arkadaş. O yüzden e, görselleri inanılmaz akıcı. O hani hakikaten o büyülü hikayeyi kafanıza canlandırılması konusunda çok güzel bir e, şey veriyor size. da bu arada illüstrasyonları var. Evet. İlk sayımızda var evet. Hı. Mesela Amakayal'le de yaparken basılmadan önce görüşmüştük. Onda da benzer şeyler var. Yani diyorum ki ya sen burada demir kapıyı çizmişsin tasvirini koyma artık oraya falan hmm. O da benim aklıma oymuş. <gülüyor> <gülüyor> Silviş'i yazdılar. Sonra şeye götürünce yayın evde anlamayanlar olmaz işte. diye tekrar geri koymuş falan. Oradan işte ben niye yayıncılığa geçtim diye <gülüyor> <gülüyor> <Oradan gülüyor> geçebiliriz aslında. Evet. Seyfettin'de de öyle oldu. Ben yayınlayacak yer bulamadım. Dergide de işte hani böyle pes ettim. Bizim kafamızda bir şey olmaz diye. O yayıncılık işine de bulaştım. Geçen e, o Kafka hikayesi gibi oldu. İşte vergi dairesine gittim. Akın bürokrasi. Evet, Nace kodumu değiştirmek istiyorum. <gülüyor> Nace kodunu biliyor musun dedi. Evet biliyorum işte. Şimdi aklımda değil de. Şu şu falan dedim. Tamam yaz dilekçesi dedi. Ne yapıyorum ben? <gülüyor> ben yani? Yazar çizer insanım. <gülüyor> Evet, saçma sefer o işlerle uğraşmaya başladık ama işte o da biraz mecburiyetten Tabii. oldu. Kevin Metal'den bahsettik, onu da Moebius'la Duril'le çıkarmış evet. Fransa'da Metal Urlant diye. Yani belki de bu işleri aslında üretenlerin çıkarması. Stanley'i de aslında yazar çizerdir. Biraz tırt çizerdir Tırttır, evet. <gülüyor> ama onun da mesela sanırım eskisi hızlıymış. Yani yani zaten, öyle bir şey var yani. zaten sıkıntı o bazı çizgilerin eskisi o kadar hızlıymış ki boktan boktan çizerler gördük biz senarye bu arada e, Stanley bırakıyor artık tamamen hani Değil hiçbir de. yerde görünmeyecek artık filmlerde kamyolarda bile göremeyeceğiz iyice yaşlandı yani Stanley'e veda ediyoruz onun haberini de daha iki gün önce gördük evet, New York Comic Con son e, şey olacakmış convention olacakmış Hı. ama Stanley'nin durumu biraz farklı Stanley zaten çok Erken yaşta editoryal kısma kaymış bir adam yani. Tabii bir de hani yokluğun ortasında e, ne bileyim iki sigara sarıp bir şeyler akıl edilen <gülüyor> iki adamdan biriymiş falan. Yani Spaniye Jack Kirby'nin olması onun işte en büyük şansıydı. Çünkü örümcek adam diye bir şey yapalım diye attığı zaman ona ha olur. Siktir lan evet, e, aynen, Olur de. bir çizelim bakalım diyen bir ekibi varmış. Ve ona gerçekten kötü hikayeler yazsa bile emsali olmam olmayan işte. Bir karakter ya da bir hikaye olduğu için Satmış Heavy şöyle... Metal bu arada Türkiye'de de yayınlandı Onun da madem adını aldık hani Bu arada Edwin editörü Yeni değişmedi mi? Ben yanlış mı hatırlıyorum? Değişti. Heavy Metal şey, şey bıraktı Teenage ee, e... Mutant İnce Thurters İnce Thurters bıraktı <gülüyor> Kevan <gülüyor> Easton bıraktı yani, Easton bıraktı artık editörü değil Türkiye'de yayınlandı Heavy Metal ee, Yanılmıyorsam Dört sayı yayınlandı. Yanlış olabilir. Dört sanırım. Evet. Ha, dört diye hatırlıyorum. Arka Bahç e yayınladı. Ahmet oluyor yayınladı. Hani denedi. Hatta e, orijinal işlerde yayınladı. E, Türkiye'den yerli çizelden evet, işlerinde yayınladı. Ama olmadı. Yani olmadı. Ya orada şey işte. E, orada da fiyat çok yükseltti. Yüksel. Dergi için. Ben ama, biraz işte böyle minimumda tutalım fiyatı. Ama işte ben şeyi anlayabiliyorum. Yani derginin görülebilmesi için hani sırtı olan bir dergi yapmak istiyordu Ahmet Kocaoğlu. O konuda ben çok haksız bulmuyorum onu. Yani sırtı olan bir dergi evet biraz daha kitap olarak algılanabilir falan ama boyutuyla Fransız boyutuydu vesaire o bir dergiydi yani. hani Ama işte evet sen sırtlı bir, bir dergi çıkartıyorsan sayfa sayısı demek ki yüksek ve demek ki fiyatı da şu olacak falan öyle bir durum var. ister istemez var. Evet, yani biraz daha işte onu böyle daha ya yani mesela o şey de garip bizde tergilerinde de yaş ortalaması çok yüksek ya yani onlar da aslında son dönemlerini yaşıyorlar ve bunları biliyorlar ve onun için böyle atılımlar yapmaya çalışıyorlar şimdi yaş ortalaması 27-30 olduğu zaman 5-6 yıl sonra o dergi olmama olmayabilir okuyucusu olmayabilir anlamında yani. de hani çok acayip bir tezgahtan çıkmış yeni bir nesil var şimdi o, o nesle o mizah dergilerini satmak kolay değil. Ha. Ya Bir de şöyle bir şey görüyorum ben mesela. <gülüyor> e, bu oyun ıvır zıvır fuarlarında artık bu cosplay olayı acayip evet. e, büyümüş bir şey. Ve aslında bakarsan bir kostümü bir insanın e, kendi cebinden parasını ödeyerek daha dikişi öğrenmesi, işte e, plakaları yapıştırmayı öğrenmesi ve, ve... çoğunlukla kendileri yapıyorlar. Evet, çünkü bunu. hepsi kendileri yapıyor. Bu emeği Gösterip işte o kostümü giyip o fuarlara zıvırlara zıvırlara gelen arkadaşlar e, bunu ücretsiz yapıyor. Çünkü severek yapıyorlar. E, ben bunu yaptım. Ben bu toplumun içinde olmaktan çok memnunum. Ve bunun bana maliyeti bana koymuyor mantığında geliyorlar. Fakat e, yeni nesil çizerlerde yazarlarda bir şey var sanki. E, ya haklılarda aslında. E, bir elitistlik var. Çünkü ben bu beceriyi işte okuldan veya şuradan buradan öğrendim. Ve çok da fazla e, şeyim yok. E, benzerim bu işi yapabilecek çok da fazla piyasada adam yok. Ve ben işte reklam sektöründe, işte e, sinema sektöründe, storyboard vesaire ıvırlar zıvırlarda ve işte grafik tasarımı yaparak para kazanabilen bir insanım. Ben bunu zamanımı ya da emeğimi ayırıp bir çizgi roman projesi yapmak ya benim kişisel olarak egomu tatmin etmeli ya da cebimi duyu, şişirmeli yaklaşımı var gibi geliyor. Çok haklılar bundan yani. Evet yani bu cosplaycilerin yaptığı ben bu işi severik yapıyorum. Cosplaycılar 16 yaşında Evet. Yani. Ama <gülüyor> şey diyorum. Diğerleri işte üniversite mezunu abi. Evet işte amatör çiz yani cosplaycilere denk işte hani üniversiteye daha gitme gitmemiş ya da işte yeni üniversiteye başlamış. Lisede işte bir şeyler çizerek karalayarak ...ben ileride çizgi romancı olacağım ya da ben bunu hobi olarak yapmayı seviyorum diye yetişen bir çizer tayfası ben henüz rastlamadım. Ya ama o şununla da alakalı. Az önce e, hani insanlar işlerini veriyor mu, <gülüyor> komünite oluşturuyor musunuz falan muhabbetini evet. yaparken aklındaydı. Bizim çizer ve yazar tayfamız çizgi roman okuyan kitle hala aşırı asosyal. Yani e, o toplaşmalarda bile onu hissediyorsun. Freya'ya git... Atıyorum, biz birbirimizi tanıyan 15 kişi olalım, Gel, onun dışında kalan 15 kişi neredeyse kimseli konuşamıyor. Yani çok çekingen, çok asosyal bir tayfadan bahsediyoruz aslında, kolay değil. Hayır, yani. ben zaten e, çizgi biz, roman, yazar çizleri tayfası bir gençlikle henüz karşılaşmadım aç, ülkede. Var aslında diyorum ya, yani hani bak, da, mesela Paralel Evren'in açılışına gittik, biz birbirimizi hepimizi gördük birbirimizi. Aslında orada bayağı 30 tane de genç çocuk varmış, bazıları çizermiş, yazarmış Hı -hı. falan. Ama hiçbirisiyle tanışamadık bile. Çünkü merhaba diyemediler çekingenlikten. anladım mı? Hani böyle geldiler. Aaa ne güzelmiş falan deyip kaçmışlar. Yani hani. Ve onları bize evet yazarak anlatıyorlar. Mail atıyorlar. Ee, Facebook'tan mesela. Tabi orospu bize niye bakmadınız diyorlar mesela. <gülüyor> Ama geldiğinde merhaba diyememiş tamam mı? Hani internette orospu çocuğu diyebiliyor. <gülüyor> Bunda bir sıkıntı yok. Ha, Çekilmiyor burada. ben o yüzden işte o online e şeyi ha. biraz... Aynen şey oraya bağlayacaktım. Bir de biraz örnek olmak da lazım. Mesela... Tabii, tabii. Yıldıray Çınar'la Mahmut Asrar belirli bir kuşağın kafasına kazındı. Niye? Burada böyle çize çize çiziyor adamlar Marvel'la DC'ye gittiler. Onlar çok büyük örnek gerçekten yani. Ki ben Yıldırayla Mahmut'un da onlara yazan insanlara çok da güzel cevap verdiklerini biliyorum. Hani, tabii ama, tabii çok ama, da kibar efendim, he, Ama ona diyorsun. rağmen mesela hala çok çekiniyor çocuklar. Yok onu demek istemedim yani. Şimdi öyle bir örnek olunca insanlar diyor ki ha o zaman ben Çize çize evet bir gün Marvel'da çizebilirim diye uğraşabilirim. E, Özgür olur? öyle çıktı işte biz bilmiyorduk biz Özgür'ü. Bilmiyorduk yani aslında. Biliyor olmamız lazımdı aslında. Evet yani bir, bir de işte mesela o yerli örnekler çıktığı zaman aa ben o zaman bunu Türkiye'de de yapabilirim. Hem de Türkiye'de yapmak daha kolay Marvel'a girmekte. İmaji oluştuğu zaman o işte kapalı kalan antisosyal insanlar veya işte yapacağına gitti yeseğe çalış doktor ol diye yerine dur ben çizim yapayım diyen insanlar da çoğalacaktır diye düşünüyorum. Yani o işte biraz örnek olmak lazım. Evet, evet. Ama şeyin de tekrar altını çizelim ya bu, bu, bu insanlar siz gençler sizlerden bahsediyorum yani bize mail atıyorsunuz mesaj atıyorsunuz küfür de ediyorsunuz. Küfür söyleyin. <gülüyor> Hepsine eyvallah ama hani biz de bir yerlere gittiğimizde geliyorsunuz biliyoruz sonradan çünkü mesaj atıp biz de oradaydık falan diyorsunuz. Yahu gelin tanışın bir elinizi uzatın. Hani biz kimseyi yani insanlar değiliz. Ee, biz de sizin gibi insanlarız bu arada. Hani <gülüyor> bizden büyüklerin arasında bir bir yeriz. Biz de değilim. kimseyle konuşmuyoruz. Biz de soğuk davranıyoruz falan. Hani o yüzden çekinmeyin, bakmayın biz ha ha hi, gülüyoruz. Gelin ya hep beraber ha ha ha gülelim yani. O biraz evet. Yani ama o, yani bir şey şey var vardı da bizim ünlü yazar çizerlerimiz de gayet içine kapalı onu, onu kastediyorum. Yani. Yazar çizer tayfasının tamamı böyle. Genel olarak böyle böyle bir şey var. Hani ve bu biraz da bir böyle... çalçaneymiş de o yüzden. <gülüyor> Geldiğince oraya koşuyor. şey var. Ee, belki de e, şey olmak lazım birazcık da. Hani bilinmiş insanların gerçekten çıkıp da senin gibi abi bu böyle bir şey var. Siz de gelin demesi gerekiyor. Yani bir önder bir şey Özellikle, olmayınca Adam da diyor ki biz bizi e? çağırın ben söyleyeyim <gülüyor> bunu diyor yani. Adam akıllı o konu. Çünkü mesela işte eski ya da şu anda meşhur olan e, Amerikalı yazarların, çizerlerin ya da Japonya'daki köydeki yazarların, çizerlerin <gülüyor> hani son ünlü olduktan sonraki röportajlarını falan okuduğumuz zaman hep şey diyorlar. İşte ben işte çocukken işte hayalim buydu. O yüzden ben her gün işte e, portföyüme koyacak yeni şeyler çiziyordum, yazıyordum ve her hafta bunu işte A dergisine, B dergisine, C dergisine gönderiyordum diyor. Hep cevapları geliyordu ama hani kabul edilene kadar yollamaya devam ettim diyor. Şimdi burada hani sizinle birlikte Tom McFarlane ve Stephen King örneği de var. Evet. Onlar da öyle mesela. Cimliye öyle mesela. Ee, hani sizin böyle dışarıdan işte yazı ve çizgi kabul ediyor olmanız bu anlamda iyi. Çünkü bu arkadaşlar hani gerçekten çizgi roman yazarı çizeri olmak isteyen ya da işte korku bilim kurgu yazarı olmak isteyen arkadaşların şu anda yazı gönderebilecekleri neresi var? Evet yani o, o bir sıkıntı işte o, o bir onu çözmek lazım bir de e, şimdi biz reddederken de çok üzülüyoruz ama yani genelde reddetme sebebimiz şey ya çok dağınık hani toparlanamayacak bir şey olabiliyor hı hı. veyahut derginin genel konseptinden çok aykırı olabiliyor. <gülüyor> Çünkü birini reddetmek de üzücü bir şey. Evet. O yüzden ona da işte hani bu olmadı ama bir daha yaz falan gibi ee, bir yandan da şey yapmaya çalışıyoruz. Evet. Ne diyecektim? Ee, yani bu işin biraz daha profesyonel olması için zaten bu işleri editörlere bıraktık ki. E, hani bu işte ego çatışması olmasın, şey olmasın onlar. Bizde en büyük sıkıntı bu işlerin e, tek kişi yapıyor. Mesela adam bir editör. Hem yazar, hem gazeteye inceleme yazıyor. Hem işte yarışma oluyor jüri. Jüri olunca kendi seçtiği ve e, yayın evinden çıkardığı kitap birinci oluyor falan. Yani bu kadar saçmalıkların olduğu bir yerde. <gülüyor> biz bayağı iletisiz yüzgün, bilenki yani yüzgün. yüzgün, <gülüyor> yüzgün, <gülüyor> yüzgün <gülüyor> diyorsun. Terzi evet. kendisi kini dökemez sonuçta. <gülüyor> yani sen de haklısın. <gülüyor> Bir şey yapmaya çalışıyoruz diye düşünüyorum. Ya bence o deneme yanılmayı yaşayabileceği bir forum belki sizin reddetmek istediğiniz arkadaşların yazıları, çizgileri direkt online olarak paylaşabilirsiniz. E buradan bir fikir olarak çıksın. Belki Yabani'nin kendine ait bir forum olur. Olabilir evet. Yani yazar çizerlerin gelip orada işlerini paylaşabileceği Başka amatör insanların veya hani bu işten anladığını iddia edenlerin e, kritik edebileceği işte hani böyle bir forum tarzı bir şey. Çünkü öyle bir sıkıntımız da yok yani iş güzelse daha önce internette yayınlanmış olsun ne olacak yani zaten tabii. oradan 500 kişi görmüş 1000 kişi evet. görmüş en yani fazla bence o basılabilir evet. o editoryal değişiklik yaparız yani şey renklendiririz falan başka bir şey de ee, aslında doğru düz bir şey. Yani değil. ben mesela parkine başıma iş açtım. Mesela... <gülüyor> Çünkü eee Kafkaeskle bizim severek takip ettiğimiz ve e, çok imrendiğimiz mesela e, Joseph Gordon Levitt'in e, Hit Record ya. platformu var. Bilmiyor musun? Biliyor musun? Ya çok, ben çok ben acayip bir hiç. sevmiyorum ya. Abi o herif o herif sevilmeyecek bir herif değil ya. O, herif, o herifin sevilmemesi imkansız. Tipine yani. katıyorum. Ha olur. olabilir. olabilir. <gülüyor> yani bu Hit Record platformu e, <gülüyor> çupacayip bir ya. Tamamen kolaborasyon dediğimiz bokun üzerine kurdu bir iş evet. yani. Atıyorum sen şöyle bir çizim yaptın kara bir kağıdım üstüne. Diyorsun ki ya ben az önce canım sıkıldı böyle bir kağıda bunu çizdim. Yolluyorsun oraya. Onu gören bir kız da diyor ki ya ben bunun üstüne bundan diyor ilhamla şöyle bir müzik çaldım diyor kemanla. Güy güy güy onu atıyor. Öteki de diyor ki ya senin o attığın müzik var ya diyor ben onu hafif diyor elektro bir hale getirip miksledim diyor. Ya bir de bunu dinleyin diyor. Onun üstüne o diyor ki senin o çizdiğin resmi diyor ben e, animatik bir hale getirdim hafif bir hareket kattım ona diyor üstüne de müziği ekledim böyle bir şeye dönüştü Birden bir kısa film çıkıyor falan hmm. hani böyle böyle bir şey kurmuş herif orada artık ve o bu yürüyor son 4 senedir falan evet. yürüyor yani çok acayip işler çıkıyor bundan Bilmiyorum televizyon C. programı çıkardı herif televizyon programı yapıyor onları paylaşıyor bu insanların paylaştığı şeyleri oralarda yayınlayıp o isim, insanların isimlerini ünlü etmeye çalışıyor bir yandan. Bayağı hani yaratıcı e, kimlikleri olan insanları ön plana çıkarmak için bunu yapıyor. Bu herif o, o açıdan acayip takdir ediyorum. Hani biz da takip ediyoruz. Mesela bak şu dedim o şeyi geldi aklıma da. O da fena bir şey değildi. Kahramanlar kapışması diye bir şey Hı, yapmıştık evet, ya. güzeldi o. Hı -hı. o. da aslında güzel bir şeydi ama ortada mesela meydan okuma olayı çok yanlış anlaştık. Evet. <gülüyor> Benden daha iyisini o, yapabilecek bir spor ya, adamı falan geldi o işe. Ya şeylere. hayır öyle olsa iyi o, o kısmı eğlenceli. <gülüyor> mesela ne çizersen kimse bana meydan okumaz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir de mesela bir eski kuşak da işte ona bir pas atıyorum tam meydan. Dandan daha kibar şarkı. Aa işte öyle bir tutarsızlık oldu bir süre sonra. Ama dediğin şey evet güzelmiş. Ona inceleyeyim ben. De. Yani o çalıp buraya getireyim Hı. ben onu. Düşün. Mesela yani bence yapılabiliyorsa yapılması gereken bir şey. Ve şey, benim orada çok önemli bulduğum ve takdir ettiğim iki şey var. E, bu kolaborasyon ve yaratıcılık dışında. Birincisi, orada e, yaratıcıların dışında bir de küratör denen bir pozisyon var. Evet. Yani bu adam geliyor, işte Ahmet'in yazdığı yazıyı, işte... Mehmet'in çizdiği resimle birleştirip resimleri kitap haline getirebiliyor. İşte bunun altında bu müziği de çattığınız zaman çok güzel oluyor diyor. Ne bileyim işte diyor ki son dönem işte fantastik işte bilim kurgu akımına en yakın işte ilustratörlerin resimlerini toparladım diyor. Böyle bir hem editörlük hem kürasyon şeyleri yapıyor. Bu dediğim gibi hani belki senin Elin yatkın değil çizmeye. O yani olmayabilir. Senin e, yazı yazma yeteneğin belki yandık. Yani Ahmet kadar iyi olmayabilir. Ama senin gözün bu iki şeyi birleştirip bir hikaye oluşturma tarafında iyi çalışıyorsa bu bence en az yazar, en az çizer kadar değerli bir yetenek. Bunu da e, şey yapıyor, destekliyor. İkincisi de şey, bu adamlar belli dönemlerde işte e, o platform üzerinden çıkan <gülüyor> hikayeleri, çizgileri işte şeyleri toparlayıp kitap haline getiriyorlar. Ve o kitaba seçilen ve o kitapta yer alan işte şeyler eserler gelir paylaşım modeliyle o adamlara veriliyor. Yani ben canım sıkıldı işte iki çizik attım gönderdim ama bir şekilde o kitapta çıktı. Bana çeki geliyor. Bak işte böyle bir kitapta yayınlandı senin şeyin al sana işte neyse. Böyle bir model var. Ee, Bu arada model... çok çok özür dilerim araya giriyorum. Buna benzer bir şeyi Serdar Kökçioğlu yaptı bundan birkaç sene önce. Ee, Serdar'ın da adını almış olayım o açıdan. Ses kitabı diye bir projesi var. Kendisi de aslında bir görsel ve e, onun üstüne e, döşenmiş bir müzik. Hı hı. O birleştiriyor. Ee, bir fotoğraf siyah beyaz. Son, e, son 8-9 albüm öyleydi. Adını hatırlamadığım çok özür dilerim. Adını hatırlayamadığım bir e, fotoğrafçı bir hatun yanılmıyorsam. Siyah beyaz fotoğrafları üzerine döşediği e, müziklerle, imgelerle vesaire hani birleştirdiği bir şeydi. Ses kitabı diye bir projesi var. Türkiye'de yapılıyor aslında bu. Ama ne yazık ki çok fazla sesini duyuramıyor. Hani daha e, bir yandan da bu, bu tarz işler aslında böyle. Hani tabii ki çok fazla sesini duyurursa da bir noktadan sonra sallanmayan bir şey haline de geliyor çok. Ne, ne yazık ki öyle bir, öyle bir şeyimiz var. Özellikle gençlerin öyle bir kültürü var. Bizde de var, yalan değil. Çok popüler olduğunda hı hı. tiksinmeye başlıyoruz bazı şeylerden. Çok seviyor olmamıza rağmen. Serdar Gökçioğlu ses kitabı diye bir proje üretiyor şu an. E, her ne kadar hit record, kadar olmasa da yavaştan ona yakın bir iş yapıyor yani. Onu da söylemiş olayım, onu da almış olayım. ya şöyle bir şey var böyle toplulukların en büyük engeli, mesela benim kendi adıma söyleyeyim, bir şey, kötü eleştiriden korkuyor olmak. Yani ben bir şey koyacağım oraya, beğenmeyecekler, küfür edecekler, işte boklayacaklar, e Bu İngilizce bilip de İngilizce konuşmayan gençlere Aynen. benziyor işte. İkincisi de birazcık da neslimizin bence bir... Handicap. Hastalığı, e, handikapı. Bir şeylerin çok hızlı bir şekilde oluşmasını bekliyoruz. yani çevremizdeki... bir şeyler çok hızlı tüketiliyor. Evet. E, çevremizdeki başarı hikayeleri de o, o öyleymiş gibi yansıtılıyor sürekli evet. çünkü. Neymiş adam işte Facebook yapmış, milyarder olmuş. Yani Facebook Facebook olmasına kadar geçen süreci Atlıyorsun, çöpe evet. atıyorsun. E bu, bu adamın da işte az Tabii. önce konuştuk yani. One Punch Man gibi başlamıştı devrimin işleri. Hani internet üzerinden yayınlıyordu. O kadar kötü çizmiyordu A onu. Ya. <gülüyor> <gülüyor> evet, onu da söyleyelim. O kadar kötü çizmiyordu. Kaç sene oldu abi? Sen ne zaman başladın? 2010. Bak, 2010. Yani... insanlar e diyor ki, iki senedir var falan. Öyle bir şey yok yani. Dolayısıyla ha, insanların işte, bu, bu e kendi... Yani Ki hikayelerin yazılması, tasarlanması çok da öncesine dayanıyor ben yani Sen bir önceki podcast'ta buna benzer bir şey söyle baş... Yani 2010'da 7 tepe canavarın düşünülmüştü mu başladığında ama şu anki kafamdaki hale gelmesi daha sonra. O, imam, imam da geldi. Arziyiz Allah. Bizde bu evin şey çevresinde 4-5 tane cami olunca başında asenkrone ezan şekilde başlayacak. Ee, yalnız her binanın çevresinde en az 4-5 tane cami var onun da vurgulamak isterim Vallahi bilmiyorum evet. ben başkalarının şeylerini bilmiyorum Çok, yani bak, yanlış mıyım abi? bizde bir de tane var, var. ama geçeceğim <gülüyor> <gülüyor> evet. bilmiyorum bence bu özgüveni birazcık da aşılamak büyüklerimizin görevi o antisosyallikle de bağlantılı olabilir tabii şimdi herkesin günahını almayayım ama ya i̇nternette yaşıyor herkes evet. tamam mı? Artık, artık orada kimlikleri var bu insanların o yüzden oradan küfretmek de kolay, ölmek de kolay, yermek de kolay her şeyi ama Cevap yüzde... vermek de kolay ama onu evet. yapmıyorlar onu demek istiyorum evet, ce Cevap da vermiyor insanlara evet. Mesela Neil Gaiman işte bir demiş ki ya ben yazarım ama çok içine kapanan ve şeyim olur mu falan gibi <gülüyor> Yani genç bir çocuk belli ki, soru sormuş, demiş ki o içine kapanık olmazsan zaten yazar olamazsın Yazmaya devam et falan diye kazı vermiş apam. Tamam, yani evet. koc koca ne Ne <gülüyor> bileyim. Rere Martin işte kim kardeşin evlenirken şey yazmıştı. Ya ben niye düğüne davet etmiyorsun? Ben düğünderdeyim. <gülüyor> yani hem güzel kısmı var ve sosyal kısmı var ve bunlar hakikaten şimdi ikisi de Türkiye'deki hiçbir yazarın olamayacağı bir ünle sahipler. Şimdi ne ki o işte. O yazar egosu, çizer egosu diyoruz. Biraz da işte bu antisosyallikle birleşince kötü bir sonuç çıkıyor. Yani o adamların oradan yazan insana da cevap vermesi lazım. Ben işte Twitter'a şeye girmiyorum ama işte süper yazıp çiziyorum. Alın okuyun <gülüyor> modundan da çıkması lazım. E çünkü aslında internet ve sosyal iletişim çok önemli çağımızda. Ama işte şey çok çirkin. Azir Riston'dan bahsediyordu. E diyor ki... Adam ya ben böyle bir şey yaptım diyor. Bunu internete koyacağım diyor. Ağzıma sıçacaklar benim diyor. Yani annemden başlayıp bütün yedi sülaleme küfür edecekler. Yani, söylemedikleri lafı bırakmayacaklar diyor. Çünkü şey ki yapılıyor çünkü. Evet. Yani trol nesil de var. Hı -hı. Hani onunla taşak geçecek biri koyacak ve böyle ölümle taşak geçirecek. Bu yükte koyduna koy, koyacağına pişman olacak onu düşünüyor falan. Ve bir yandan kendince çok haklı. tamam ben de benimle Böyle haftalarca taşrak geçilmesini istemem. Hayır. Yani kim yani ister Yani dalga geçilmesini de bırak. Ee, şey var çünkü. Sen bir şey yarattığın zaman. Yani bir eleştiri kültürü de yok çünkü bizde. Evet. İster istemez kendinden bir şey katıyorsun oraya. Tamam mı? Tamam. Senin e çocuğunca ne? Evet. Yani. Emeğine katıyorsun. Emeği siktiret. Yani hikaye oluştuğumu özellikle şeydir. Yani kendi deneyimlerinden beslenen bir şey ve kendi kimliğinden bir şey katıyorsun. Ve ona yapılan bir eleştiri sana yapılan bir eleştiri haline geliyor. Ama işte, sen bir mesela. çocuk yaptığında adını niye Cengiz koydun lan diye kimse taşak geçmiyor yani. Halbuki bir hikaye yazdığında karakterin birinin adını Cengiz koydun da lan niye Cengiz yazdı Aa! falan diye ölümle taşrak geçiyorlar O onun ayırdığına da değil insanlar. Ya onu... Ya da yazıp kaçmak çok kolay bir şey. bir şey üretmek mümkün ha? değil. Evet. Aynen öyle bunları söylemek lazım. Mesela ben e, Seyfettin'i oku diye bir platformda satmaya hmm. başladık dijital. Ya o kadar alay edildiğim başka <gülüyor> yani şu okuyanların ve e, hani tüketenlerin de şunu bilmesi gerekiyor ki bence yani bu unutulan bir şey çünkü bir şeyin yaratılması gerçekten uzun bir süreç gerektiriyor yani sen bugün bir şey çizdin koydun ama o çizgiyi o hale getirmek için bile sen Beş sene, altı senede çiziliyor. Beş, altı senede değil ya. Doğumundan itibaren bu herifin varlığıyla alakalı zaten onun çiziliyor olması yani. Dolayısıyla sen şimdi yetenek var, yetenek var. Ee, kabul etmek lazım. Hani daha eline kalemini ilk aldığı zaman bile harika eserler çıkartan insanlar da ilmek oluyordur. Ama da doğumundan itibaren işte. O, hani o, o çocuk öyle bir kafayla yetişiyor ki öyle bir adama dönüşüyor anladın mı hani... Bunların hepsini DNA'ya da bağlamamak lazım sanki biraz daha. Yok, yani, ben de genetiğe inanmam. Yani, e, genetik bir unsur hiç yok diyemeyiz tabii ki. Ama e, neyse demek istediğim şey şu. Yani bir şeyin oluşması için e, hani çat diye oluşmuyor. Ve bir süreç gelişmeye de devam ediyor sen yazdıkça çizdikçe. Ve sen bir şey gördüğünde senin kafandaki en ideal haliyle kıyaslayıp değiştirmeye kalktığın zaman da biraz haksızlık oluyor. Yani ben şu anda bir çöp adam çizsem, ah işte süpermeni benzemedi mi diye koysam internete ve sen onu cimliğinin Süpermen'iyle kıyaslarsan her türlü haksızlık oluyor. Hem cimliğe <gülüyor> haksızlık oluyor. Hem bana haksızlık oluyor. Değerlendirme canım, kriter... O da senin tarzın yani. Yani değerlendirme <gülüyor> kriterlerini birazcık daha esnek ve şey tutabilmek de bence o tüketici alışkanlığı, kültürü dediğimiz şeyin bir parçası olmalı diye düşünüyorum. Değil. Yani daha da hayır. Tabii ki öyle. Değil derken. Değil daha daha küsme, küsme değil. değil, değil dedi öyle, ya. öyle değil. Tam olarak öyle değil. Şunu söyleyeceğim. E, alttan çok çok çirkin bir nesil geliyor. Yani bu hani yaşlı adamın e, ya geriden gelen nesil de çok kötü falan şey evet. serzenişi değil. Evet, ama evet, biraz değil. öyle. <gülüyor> evet, tam olarak değil. Kesin. Yani benimki biraz daha böyle. E, Para el değiştirdikten sonra e, farklı kültürle büyümüş bir nesilin işte hani artık e, parayı sanata harcayabileceği yaşa geldiğinde sanattan hiç anlamıyor olmasıyla alakalı benim söylediğim. Yani daha farklı bir şeyden bahsediyorum. O ama Türkiye ile ilgili bir, bir şeyden bahsediyorum. Evet tamamen Türkiye'den bahsediyorum. Ha, evet, yani hani tüm dünyadan bahsetmiyorum. Yoksa gerçekten geriden gelen nesile laf etmek için söylemiyorum bunu. Geriden gelen nesil içinde de çok daha farklı kültürlerle büyümüş çok çok acayip çocuklar da var. Yani onu kastetmiyorum. Ama e, elinde parası olan kitle biraz daha farklı bir kitle. Ve ben her podcast'ı nedense bir şekilde siyasete bağlıyorum bu konuları ama... E, o işte AB grupları falan heh. değişti ya o eski formüller tutmuyor. Aynen öyle onu kastediyorum tam olarak. Ya da hani atıyorum şimdi ya bundan 20 sene önce resime resim koleksiyonu yapmak için para harcayan kitlelerin elinde artık öyle bir para yok şu an elinde para olan kitleler resimden anlamıyor abi yani anlamıyor ne yazık ki ya yani baktığı zaman bu ne lan diyor bu ne lanın da geçtim zaten kendi kültüründe resim haram günah bir yandan da anladın mı b böyle bir resim de bir şeye, bir şeye harcaması da. lazım Tabii. o resim değerli diye i̇şte, diyince <gülüyor> de <alıp> koyabilir <gülüyor> Bu oluyor zaten. Yani sen bu adamın diyorsun ki, e, bir dakika ya bu, bu resmin fiyatı 250 bin dolar. O zaman boş çerçeveye de veriyor 250 bin doları. Yani biz bunu da gördük bu arada. <gülüyor> Ülker, Murat Ülker almadım ya şeyin boş çerçevesini? E, ne o peçetesini atmıklı peçetesini? Bedir peçete, Baykum'un çerçevesini. Hani bunu, bunları da görüyoruz. Şey vardı, bir ara bir araba reklamı vardı. künyeli böyle kıllı bir adam arabayı kullanıyor diyor ki bizim arabamızda böyle şey olmaz. Çünkü kıllı adamlar gıcık olmuş. Nasıl olmaz? Ondan alacağım. <gülüyor> <gülüyor> Satış patlaması yapmıştı. <gülüyor> yani o o yüzden satıyor mesela evet. Anladın mı hani? Mesela bir yandan da ben bunu da sürekli söylüyorum her yerde. Bizim podcast'lerde hiç söyledim bilmiyorum ama başörtülü kız çocukları çok fazla manga okuyorlar mesela. Evet. Deli gibi manga okuyorlar. Ben hani çeşitli fuarlara da gittiğim için son dönemlerde çok fazla görüyorum bunu. Çılgın gibi muhafazakar kesim manga okuyor mesela. Bunun bunun bir e, araştırmasını keşke e, şu aralar birileri bir tez olarak, bir şey olarak çalışıyor olsa. Çünkü bu, bunun da bir bastırılmışlıkla, mahalle baskısıyla falan alakası olduğunu düşünüyorum ben. Yani Amerikan <gülüyor> karşıtlığı olabilir biraz. Japon da şey ya. Tabii ya aslında mangaların tabii türleri var. O gençlere hitap eden Oraya modelleri... Oraya gireyim ben. Çok evet. daha garip türlerini okuyorlar çünkü. <gülüyor> o, yani, o, yani ilginç bir şekilde mesela uzak Baş doğu Başörtülü kızlar gay manga okuyorlar abi. <gülüyor> Yaoi okuyorlar. Bayılıyorlar. Yani uzak doğu kültürüyle de e, ilgilenen çok fazla e, muhafazakar diyelim tipler var. Çünkü ben görüyorum işte e, Kore dizileri, işte zıvırları e, zıvırları, işte K-pop Gruplarında. bu, bu Genellikle... bunun yaygınlaşmış olması bu arada bu hani Kore'nin başarısıdır bu hani yok, ama yok. ama onu demiyorum ee, ama asıl o... tüketen kesimin onlar oluyor olması evet, ilginç. çok ilginç bir de şey var tabi hani para el değiştirdiğinde senden önceki e, paralı kesim neye para harcıyormuş ona bakıyorsun bir noktadan sonra hmm. yani çünkü artık param var ne harcayacağım bilmiyorum e, Benden önceki paralı ilk kesim neye harcadı parayı Ha okey, benden hemen önceki nesil manga mı okuyormuş? Okey, ben de manga okuyayım. Anime mi izliyormuş? Okey, ben de anime izliyorum falan. Ve bu bir noktadan sonra bir de hani e, içeriğini de almaya başladıktan sonra o senin işte yaşadığın o baskı ile beraber birleşip çok daha acayip bir yere gidiyor işte. Hani onu aslında ediyorum. o da bir eğitim oluyor bir yerde. Tabii, okulda verilemeyen eğitimi aslında o kitaplar veriyor bir yerde. Para çok. veriyor. <gülüyor> falan. Ama evet. şöyle dedi bir şey var. E, <gülüyor> homojen bir toplumda yaşamıyoruz. Dolayısıyla evet, hiç evet e, yani aşırı derecede demeyeyim ama uçlaşmış bir toplumda yaşıyoruz. E, Şimdi, bir de para sonuçta dejenere ediyor. Yani sonuçta paranın para. dejenere etmesini bırak. Şimdi sen e, senin sevdiğin bir şeyi, senin sevmediğin insanlar sevmeye başlayınca sen o sevdiğin şeyi de sevmemeye başlıyorsun. Ve evet kendini, çok bir şekilde e, söyledin ama anladım. O şey, giykin <gülüyor> popüler olunca... Evet. Aynen. Hayır. Dolayısıyla sen kendini... Ayırt edebilmek için birazcık daha züp ve ukala ve elitist bir tavır takınmak durumunda. Ha kalırsın. herkes Deadpool mu seviyor o zaman? Ben derde ulokiyi the abi falana geliyor Ha ve bu nedense bir e, kendini e, yukarı itmek için sevmedikleri şeyleri de alta ya yani bastırmaya dönük bir e, kültüre evilmiş ve bence çok iyi bir şey değil. Biz, biz de yapıyoruz e, hani. Yapıyoruz tüm insanlık yapıyor. Biz evet bu yani yerel bir şey değil bu. Senin. Değil değil evet. bu değil. He. Ama yani bizim kültürümüzün aslında çok daha açık olması gerekiyor. Yani giyik kültürünün, işte, çizgi roman kültürünün çok daha e, kavrayıcı, kapsayıcı bir kültür olması gerekiyor. Çünkü ama 10 sene öncesine ama kadar işte biz tü de... Türkiye'deki giyik kültürü, yani yok yok, Türkiye'deki her global... kültür dışarıdan böyle apartma olduğu için üstümüzde önce bir eğriti duruyor. Yavaş yavaş alışıyoruz. Yok buna. ben global trendten de ufaktan bahsediyorum çünkü... Biraz da yaşla ilgili değil mi o? Ya yaşta da ilgisi var. Çok kompleks bir dinamik tabi ki. Yani daha 10 sene öncesine kadar sen geeksin diye senin kafanı işte tuvalete sokan tipler artık senin sevdiğin şeyleri seviyor diye. Sen sevmeyi bırakıyorsun. Sen sevmeyi bırakıyorsun ya da sen bunun bir ben sen sevmeden önce seviyordum ulan ben bunları. Çok daha absürtünü arıyorsun. Absürtünü Çok arıyorsun kendini. En son terk etmeyi terk ediyorsun. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Ben bunun etkileri mesela internette çok görüyorum. Yani e, hele hele remake, reboot vesaire konuları geldiği zaman... direkt işte e, evet kimse sevmiyorken sen Ghostbusters seviyordun. Şu anda bu, bu kültür popüler diye e, ve kült oldu diye... ...bunun yeniden çekimini yapmaya çalışıyorlar. Ve sen senin sevdiğin şey... E, İyi, aslında hiçbir şey yok. Negatif etkisi yok. çünkü sen o, o var, demek, var hala, o hala. Eski Ghostbusters'ı açıp izleyebilirsin. Aynen. Yeni bir şey çekiliyor diye mesela. O eski filmin bozulmuyor. Evet, ben onu anlamıyorum zaten. Evet, ama Bütün nostaljimin içine ettiler. Benim en sevdiğim şeyi siktiler. Sikmediler abi duruyor. DVD'si. Ruff'ında duruyor ya. Aç izle yani. Manyaklısı. Daha kaliteli. Ya. <gülüyor> evet abi aç izle yani. Yani onu değerinin zamanında bilememiş olan adamlar da sevecek. Diye senin o sevginin bir e, küçüleceğini düşünen insanlar var. Ya da kendini artık otorite gören insanlar var. Sen bunu niye böyle yapıyorsun? Ama ya, bir örnek vereceğim ya. Ben bunu çünkü birebir yaşadım mesela. Tam ergenliğim döneminde. Orta ikiye gidiyordum galiba ya da orta bire. The Crow karga filmi Hı. yayınlandı. 5'te yayınlandı ilk galiba o zaman. Birincisi. Abi yani ilk film. Ya ben filmi sinemada izlemiştim ve hiç kimseye anlatmamıştım. Sadece ben bileyim istedim. O kadar sevmiştim ki yani kimse bilmesin. Ya. Bunu kimse öğrenmesin istedim. İlk defa başıma gelmişti böyle bir şey. Hani çizgi romanlar, oyunlar, bilmemler falan bütün arkadaşlarımla paylaşıyordum. Herkese gösteriyordum falan ama karga film çıktı abi. Dedim ki ya ben bunu kimseye anlatmayayım ya. Bir tek bana özel kalsın ama ne koyayım? Hani bir tek ben bileyim lan. hani Kimse bilmesin falan. Sonra birileri öğrendi, bildi falan. O ona bok attı. Biri bayıldı. Aa, böyle yani uzaklaştım hani anladın mı? Tiksindim evet, evet. filmden. Hala çok seviyorum ayrı da. hani O dönem bunu yaşadım bak. hani Birebir örnek olarak buydu benim için mesela. Bu bence eskiden çok yoktu. Tamam mı? Çünkü bir e, komünica... Eski işte bak kaç yıllık olarak evet, anlattık. şey... Yani babamızın, neslinde, önce... babamızın neslinde yoktu öyle değil. Yani senin zaten sevdiğin bir şey üzerine bir endüstri kurulup bu yayıl, yayılmaya çalışılmıyordu. Evet. Dolayısıyla sen tabii ki ister istemez benden bir şey sömürülüyor ya da benden bir şey yani benden faydalanmaya çalışıyorlar. Hatta ya da... tam tersi mesela diyelim ki o zaman sevdiğin bir kitap birinde onu da sevdiğinden önce daha iyi bir bağdaşlık duruyor. Yani kıyıyordum. o yine var az çok da. Hani aşırı sevdiğinde yok. Yani hani ben o... de çizgi roman seviyorum sen de seviyorsun. Süper. Arkadaş oldun. Ama e, ben de Deadpool seviyorum. Sen de Deadpool seviyorsun. Bir dakika. Bir dakika sen ne kadar seviyorsun? Hem de şu macera aslında. <gülüyor> bir dakika sen sen çok mu seviyorsun? <gülüyor> Arkadaşlarını da mı çok? Aman o zaman ben Deadpool sevmiyorum ha gibi işte. Ben Deadpool sevmiyorum ya da sen Deadpool'u hiç anlamam. Ha sen hiç anlamam Ben bin senedir okuyorum bir dakika ha. sen sen, sen de iki de... günlük kadamsın. dün filmini <gülüyor> izlemişsin sen ya falan yani. Sen şimdi kesin benefliydi Deadpool olarak çok sevmişsindir falan. <gülüyor> ben Affleck mi? Deadpool. Ne şey ee, o da de tamam, tamam, var. Tamam <gülüyor> tamam. Anladın işte anladın evet. Hani bu ukulele'dan biraz birazcık yani biz dahil herkesin kurtulması gerekiyor öyle bir şey gibi. yok ama asla kurtulunacak yani ya şimdi... kurtulmasan da kurtulmasan o sistem da sistem sana bunu yapıyor abi abi şimdi sistem sana bunu yapıyor yapıyor Hayır sistem sana bunu yapıyor bence çok gerek e, şey e, geçerli bir kural değil çünkü ay bak günümüzde en geçerli kural bence kapitalizm yani kapitalizmde bunu Hayır, yapıyor kapitalizmi e, yani bunu ayrı konuşuyoruz zaten sürekli ama yani senin için yapılan bir şeyin şu anda e, dünyayı ele geçirdiği bir dönemde yaşıyoruz. Sen çizgi roman seviyorsun diye çizgi roman filmleri yapıldı. Bana yapmıyorlar işte? Hayır. Ama yani demokrasinin de bence kapitalizmin de e, temelinde yatan aslında bu. Abi, sana bir şey yapılıyorsa güç sendedir abi. Kapitalizm ama öyle değil ya. Sana yapmıyor Hayır. aslında. Yani sen yapıyor. pazarlayabileceğini evet. yapıyor. Yani sen tüketici olarak tüketmeyi kabul edersen onun bir değeri ya olur. Sen etmesen de ben tüketecek milyon tane adam bulurum diye yapıyorum. Şimdi o, o yüzden mesela Ghostbusters ben... mesela ya... Hatun kadro yapıp mesela sunabiliyor. Değil mi? Sen evet. kabul etmesen de ben bunu kabul edecek bir sürü insan bulurum. Işte, o yüzden e, bunun bilincinde olmak lazım. Yani mesela şey Deadpool çok güzel bir örnek. Sızdırıldı. Beğenir. Fox'un bunu film yapma gibi bir niyeti yoktu, yoktu zaten. Ama sen istiyorsun diye yaptı. Evet. Ve evet. sen bunu ödüllendirdin. Bir de bak mesela Deadpool hani böyle arabanın arkasına atlayıp konuşup herifleri dövüyor ya o şey Will Smith'in süper kahramanlı filminde çok benzeriyor. Evet da Birebir o sahne evet. aslında. birebir var. O da çok garip. Yani onu da kimse söylemedi. Sanki o çok orijinal bir şeymiş gibi sundular. Herkes çok bayıldı. Ama zaten az önce Risto'nun söylediğinde e, orada ben karşı çıkacaktım. E, sızdırdılar ve sen istiyorsun diye yaptılar diyor ya. Sızdırdılar ve senin istediğine seni ikna ettiler. Ya bak. Hayır hayır. Bak dediler ki e, istiyorsunuz siz. Sen dedin ki ha istiyormuşuz biz. Ya bence. Senin tamam. benim için demiyorum ama dünya genel için bunu yaptılar zaten böyledir sosyal medyada bir mesaj paylaşırken şunu yapmanı öneriyor şu an e, reklamcılar ve PR'cılar. diyorlar ki e, bakın bu postu paylaşıyorum Çünkü siz bunu çok seviyorsunuz yazın yaz bunu diyor Siz istediğiniz, biz yaptık yazın diyor çünkü böyle tamam, yaptığın ya zaman ilk ya defa ya. e yazmışsın zaten Yazmış. Birka birkaç kere yapmışsın. <gülüyor> <gülüyor> Ama yapmışsın birkaç kere. Ben gördüm hatta vay be dedim vay hani piyacı gibi çalışmış dedim ya yani. Ama işte demek istediğim şey şu yani sen kendini güçsüz bırakırsan. Tabii ki manipüle edilirsin sistem tarafından. Yani her şeyin temelinde olan Ama şey Ama sistem budur. seni güçsüz bırakıyor önce. Peki Hayır, bak bunun siz... böyle bir artı avantajı olmaz mı? Mesela Deadpool'u sevdim. Filmini çektiler. Herkes bildi. Dur ben başka bir çizgi roman karmam. Onu sevdim. İki yıl sonra da onun filmini pompaladılar. Lan dur başka bir şey okuyayım. Başka bir roman okuyayım falan filan derken aslında. Kötü daha şey böyle Evet ha. hem. Kültürü de artıyor hem de böyle çok daha ince dallara yönelmiş olmuyor. Musun? Tabii ki oluyorsun, evet. oluyorsun. Ama bunu yaparken de birazcık da izole oluyorsun çünkü mesela Oo, lisede yani evet, o kültürün şey dayanılmazlığı. Yani lisede lisede olsun. benim e, çok yaşadığım yani çevrende çok gördüğüm bir şeydi. Şimdi herkesin kimlik arayışında olduğu bir dönem ya işte ergenlik, mergenlik tamam. Herkes kendini neyle eşleştirip kendi nasıl tanımlayacağı derdinde. Birisi işte raka giriyor birisi işte grunge'a giriyor ne bileyim birisi ya yani öyle bir dönemden geçtik hepimiz tamam mı yani ama bizim zamanımız bir yani grup falan azdı lan ya yani benim hani iyice çocukluğumda diyorsam çok... Michael Jackson vardı Madonna vardı ikisinden beni seç falan gibi bir durum vardı neredeyse yani. Yani benim çevremde şöyle bir şey vardı bir ya e, ailen çok zengindi özel okulda okuduğum için tamam mı o yüzden böyle sosyete takılıyordum. Tamam mı? İşte hafta sonu babanın BMW'sini alıp işte bilmem nereye gidip orada yemek yiyordum. Olmama. Öyle bir kitle vardı. Ondan sonra biraz daha ekonomik durumları normal olan insanlar arasında. Ortadırı. Ha. Ya şey vardı işte hani ben ders çalışayım. Ben çalışkan bir insan olarak kendimi tanımlayayım. Üniversitede işte şuraya buraya gideyim falan. Biraz da mi? Ace of Base dinleyeyim. <gülüyor> bir de işte Birazcık daha biz e, aykırıyız diyen tipler. Mesela bir arkadaşım var. Tanklar, rockçılar. Heh, vardı mesela benim döneminde. Adam her şeyiyle şeyde. O uzun hırkaları vardı değil mi böyle? Tabii uzun, uzun hırkalar. Sahip, Tabii yasaktı o. Neydi o hırkaların adı ya? Depresyon hırkası. <gülüyor> Haldede de var. <gülüyor> Hala var bu arada. Kurt Cobain'di adam. Tamam mı? Adam... hayatımı üç hayatını... senesini Kurt Cobain olarak yaşadım oğlum yani biliyorum. <gülüyor> o adam mesela bütün lise lise yıllarını kork kobeyn olarak yaşadı. Duvardaki çakma. Ama <gülüyor> benim birileri de işte metalciydi. Her gün işte e, dersin derste işte defter açıp o metalika doğuluyor. Ama o da bendim söylüyordu. mesela. İşte hani şey hayatının bir dönemi olsun, bir dönemi busun, bir, bir dönemi şusun ya. Öyle yani oluyorsun. Yani. Tamam. Birisi araba delisi, tamam mı? Sürekli Hayır, işte, araba işte, delisi ben falan, falan Yani birisi de Hani bunlardan sıyrılıp ben yani siz çok mainstreamsiniz ben şey e, hani indie olacağım diyeyim tamam mı? Kimsenin adını sanını duymadı evet. tamam mı? Facebook falan da yok o zaman. Yani i̇şte o nereden var. duydun? Nereye gitti? Akmara mı gidiyor? Yani otoku aslında oydu da artık. He, otoku arttan mı duyuluyor artık? <gülüyor> Mesela hiç kimsenin o yani özel okul olması ve e, hani daha mainstream bir ortam olmasından dolayı kimsenin bilmediği işte... 60'ların işte 70'lerin program gruplarını getirip bana işte abi sen bunları biliyor musun deyip gelen arkadaşlarım vardı mesela. Ben lisede o yüzden işte biz e, e, İsrail'den gelen Orphanet dinlemeye gidiyorduk. işte 50 kişi dinliyorduk böyle İbrahim Tatlısı'ya söylüyor derim falan. <gülüyor> İbrahim Tatlısı hiç için gelmedi mi yani şey buraya? Yani ya yani onun bir, bir üst basamağı da şeydi yani ben o kadar indiğim ki bir grup keşfettim ve onları dinledikten sonra onları öldürdüm. <gülüyor> <gülüyor> evet, ya öyle öyle oraya geliyor değil mi Evet. Yani. şimdi daha acayip işte bu. yani şimdi bence e... şimdi bir de internet var çünkü evet yani bu internet üzerinden bir bullying aracı olarak çok bulunmaya başlandı o benim çok hoşuma gitmiyor ya bir, bir kitlenin içine dahil olmaya çalışıyorsun internet. yani o senin örnek verdiğin ve gerçekten bir orada de... bir hayat yaşıyorsun bir de şimdi para kazanmak için internetten senin hayran olduğun adamlar da kendini duyurmaya çalışıyor Tabii. Ya biz bu arada... Senin şeyine çalışıyor ya. Yani. Son birkaç haftadır, belki birkaç aydır, belki birkaç yıldır. Bunu e, aramızda yayın evinde konuşuyoruz. E, çizgi roman çevirmenleri için de geçerli. Bu fuarlara gidip satış yapmaya çalışan adamlar için de geçerli. Çizgi roman mağazaları işleten için de geçerli. Şu anki gençliğin dilini bilmemiz gerekiyor mesela. Bu çok garip bir şey. Hmm. Yani benim babam, benim ağzımdan çıkan garip bir kelime duyduğunda onun kullanmadığı... Bu ne ya şimdiki gençlikte böyle şeyler söylüyor Aa! falan der değil mi? Hani biz öyle olamıyoruz. Çünkü bizim onlara ayak uydurmamız gerekiyor. Eğer ayak uyduramazsak onlara satış yapamıyoruz. Veya işte onların dininden anlayan podcast yayınlayamıyoruz. Ee, ben arada lol diyorum mesela. Lol ne lan? Hani kaç yaşında adamsın dersin mesela. Öyle değil. Bayağı hani onların diline ayak uydurup onlarla bir oluyorsun bir noktadan sonra. Çok verimli sosyal, garip, sosyal yerine beşeri münasebetleri zayıf diyecektim. Tuttum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani bunu bu bunu bu arada şu yüzden söylüyorum. Bırak podcast'i, satışı vesaireyi. Ben yine hani kendi e, halimle, kendi bildiğim dilimde de yaparım ama Deadpool çevirmeniyim ben. Hmm. Şimdi Deadpool Bayağı o pop kültür üzerine evet. kurulu tamamen ve o günlük dili, işte sokak dilini, çocukların dili Ne bileyim o, o yıl ne olmuş? Blok'tan bahsediyorlar. Ondan işte. bahsediyor. Justin Bieber göndermesi yapıyor bilmem ne. Hani bunları yapıyor bu karakter. E ben onları bilmezsem ben onları çeviremem. Nasıl çevireceğim? Biliyor olmam lazım. Ve sürekli o konuda biraz genç kalmam gerekiyor. Ama bu bir noktadan sonra bana gençlik gibi değil de çok... Garip gelmiyor bahay garip yo iş gibi gelmiyor gayet severek yapıyorum bu arada hala ama yani garip bunu, gelmeye başlıyor yani bunu yapıyor olduğunu bilincinde olmak zaten iş olmuş anlamda ve gibi. mesela hani 25 yaşlı 6 Snapchat kullanıyor mesela tamam mı <gülüyor> biz Snapchat kullanmıyoruz da biz anlamıyoruz Snapchat'ten baya ben yükledim mesela böyle denedim baktım falan zerre anlamadım ya hemen sildim ben açıp bakmadım bile mesela. Ben bakmadım. Şimdi tekrar bana kurdurdum. Ben yüklemedim bile. 25 yaşı altı bir kız tekrar kurdurdu bana. Kullan bunu manyak mısın? Çünkü sizin kitleniz bunu takip ediyor diye. Ve şu an onu kullanmaya çalışıyorum mesela. Hani hala çok hakim değilim. Ama kullanmam gerekiyor. Çünkü Facebook kullanan adamlar olarak, insanlar olarak bayağı yaşlıyız biz. Tabii. Bu kitlenin gözünde falan. Hani bir de öyle bir durumumuz var. Hani... Böyle bir kitlemiz var. Senin için de geçerli bu aslında. Ya yani sen istediğin kadar Osmanlıca kelimeler kullanıyor ol Seyfettin Efendi Seni takip eden kitlenin hala büyük bir bölümü küçük çocuklar. Yani küçükler. Yani biz çocuk diyoruz ama 16 da işte 25 yaş Yani ben zaten hatta biz ilk kitaba baktık geçen. Balonlamaları değiştirdik ikinci baskı için. İlk kitapta çok yazı yazmışım. Ve çok Osmanlıca kelime kullanmışım. Sonra bir şekilde onu seyreltmişim yani bilinçli yaptığım bir şey değil, ee, şeyde, konuşmaları da azaltmışım. Ama o şeydir e, yani dengede tutmada çalıştığım şey şu, cümlede bir tane kelime geçir onu anlamasan da sen cümleyi anlarsın ya. Onu merak eden de şey. Evet, bir de üç kere görünce, ha bu demek ki Aa, bu anlama geliyormuş olur, der. Ya. Ha bu küfürmüş <gülüyor> Onu şey yapmıyoruz. Veledi zina diyebiliyorsun yani. rahat rahat tabii. Bir de o, o, o rahatlığın da var tabii senin. Hani orospu çocuğu demektense <gülüyor> veledi zina diyorsun. Kimse aa herif küfretmiş demiyor mesela. Kullanmadı. <gülüyor> yani. Ya öyle bir örnek var ya. Nerede var ya? Herif Twitter'da e, İBB masaya, İBB beyaz masaya şey diye tweet atmış. <gülüyor> Lan demiş orospu çocukları... <gülüyor> Otobüs gelmiyor ama koyayım buraya falan gibi. Böyle bir, bir, bir tweet atmış falan. İBB Beyaz Masa da şey yazmış hani e, daha kibar, daha nazik bir dille anlatırsanız size yardımcı olmaya çalışırız falan. O demiş ki ulan hani e, annelerine cima, et. val, cima ettin. Validesiyle <gülüyor> <gülüyor> Falan filan. Hani, daha eski kelimelerle söyleyeyim. Sıkıntı olmuyor o zaman yani. Var. Öyle şeyler de var. İyisin. Biz yaşlandık konu oraya geldi. Konu bayağı oraya geldi değil mi? <gülüyor> Zaten bir yarım saat önce kapadılar. <gülüyor> yani çünkü hakikaten Bu tam, tam tersine o noktadan sonrasını seviyorlar. Yani. <gülüyor> o o aşamaya geldiğim ben hissediyorum yani ben e, dizi, film, ıvır zıvır popüler kültürden e, bana doğal bir şekilde ozmosisli geçen şeyler dışında mesela özellikle ne bileyim. E, Yeni kültür, yeni gençliğin ne yaptığı ile ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Ne dinliyorlar? Ne yiyorlar? Ve bilmemeyi de tercih ediyorum galiba. Çünkü o yol ayrımına geldim yani. Yeni her şeyi denemek zorunda değilim. Ya aslında ee... şöyle bir şey de var. Demin <gülüyor> de bahsettik ya Ghostbusters'a. Şimdi benim babam da öyleydi. Mesela bir film gelirdi. Biz gençliğimizde onu seyretmiştik falan. Anına yeni film geliyor. Nasıl sen gençliğimde sevdim Mesela remakemiş. Hmm. E şimdi bizim de öyle oldu yani işte neydi? Arnold oynamıştı zamanında. Trulay mıydı? Hı, hı, hı. Mars'ta mıydı geçen değilse. hangisiydi? Ha şey diyorsun sen. Totori. Totori. On da ismi evet. yani. Trulay yapıyorlar. Totori. Robocop da yani. öyle. işte. yani hani o zamanlar çok da ünlü olmayan şeylerin remake'i geldi. O biraz da şey işte yani aslında her şey de tekrar ediyor bir şekilde. Mesela işte Yerli bir yazarın işte insan insanın cehennemidir gibi bir cümlesini yapmışlar. <gülüyor> Halbuki onun lafı değil tabii ki. Tabii ki tabii. Var o yani daha öncesi de var. Biraz işte o recycle gibi bir şey yani edebiyatta da sinemada da çizgi romanda da hani unutuldukça tekrar piyasaya sürüyorsun. Bizim gibi işte yaşlar Kemale erdikçe de ulan biz bunu biliyorduk ama neyse bir daha <gülüyor> <gülüyor> bir daha bir sevdim. Hiç güzel olmamış. Gençliğindeki bir tat vermedi diyoruz. Deadpool'un aslında sosyal medya kuvveti de önemli. Tabii. Yani herifin Deadpool'u sevmesi. Hatırlarsanız evet, bir eski kuşak şeydi. Superman mi? Ben oynuyorum ama hiç çizgi romanını okumadım evet. falan diyordu oyuncular. Şimdi tam tersi. Hala dersin. öyle diyen var. var. var. Ama azınlıkta olabilir. şu an. Yani şu an evet ben biliyorum, seviyorum bu. Benim karakterim falan diye Tabii. giriyorlar artık. Yani o da işte sosyal medyanın kuvveti. Yani, aslında Ama artık çizgi o oyuncular şey... da biraz daha PRC olma durumunda kaldı. Şimdi Ryan Reynolds biraz daha açık örnek. O herif bildiğin PR şirketi gibi çalışıyor. Yani Deadpool'a son bir senedir, bir buçuk, iki senedir neredeyse çok büyük PR yapıyor, marketing yapıyor. Herif Deadpool vizyona girdikten sonra Sibilbor için PR yapıyor Yani herif Twitter'dan işte şey RDJ'ye mention attı. Team Iron Man diye falan. Anladın mı? Hani Deadpool. Ve herif Deadpool lan. Herif artık Ryan Reynolds falan değil. Deadpool. Önümüzdeki Ve... 10 yıl. Evet. Evet. Jackman'ın Wolverine olması gibi. Aynen öyle. Ve hani Robert Downey Jr.'a Team Iron Man diye hani mention atıyor Twitter'dan. O da retweetliyor falan. Hani bildiğin Civil War'un reklamını yapıyor aslında herif sırada. Bildiğin marketing yapıyor herif. Zaten son bir senedir, bir buçuk senedir marketing yapmış bu adam. Hem de her mecradı. Bir de yanlış okumadıysam BVS'den çok seyredildi. Tabii. Yani evet. kiraj yaptı. Evet. Sinemada onun Kişi. Gişe. Adı... <gülüyor> dergiye abi. takılmış kafa. Aynen öyle. <gülüyor> <doğru. gülüyor> Batman Superman'dan çok kişi yaptı abi. Aynen Evet doğru. yani düşük bütçeli çok ünlü artistler olmayan. 47 milyon muydu bütçesi? Neydi? 47 48. Değil mi? Acaba Aslında Deadpool yani Star Wars'u, Jaws gibi işte zamanın böyle blockbuster denilen şeyini yaptı. Düşük bütçeyle çok para kazanma. Çünkü şimdi öyle yapıyorlar. Çok para yatırıyorlar, çok para kazanıyorlar. Bu adam işte o sosyal medya sempatikliği, yani şahsi sempatikliği aslında. Onunla o şeyi kıraraktan çok daha büyük bir para kazandı. Büyük ihtimal bu tip projeler daha çok ilerleyebilir. Yani işte aslında ben örümcek adam olacaktım falan. Hatta Türkiye'de de versiyonu var ya dublajı Haruncan yaptıkları, ha, evet. o da aslında bir şekil e, kendi şeyini. E Haruncan işte örümcek adamı seslendiriyor anladım hani hem Deadpool'u seslendirdi bu herif hem örümcek adamı nasıl olacak falan muhabbeti dönüyor hani. Bu arada hiç dinlemişliğim yok ama ismini biliyorum mesela. Ya şimdi ben de Türkçe Deadpool izlemedim çok istiyorum izlemeyi. Dublajlı fragmanlarını izledim çok da beğenmiştim. Ne var? Bayağı beğenmiştim. Hani Dublaj izlemeyi seven bir adam değil mi ama çok beğenmiştim. Film için bayağı yerelleştirme yapmışlar. Hafif değiştirmeler yapmışlar ama genel olarak çok beğenildi. Yani Deadpool'un dublajı da çok beğenildi. Bizim ön gösterimde önümüzde oturuyordu işte. Arada konuşuyordu mesela. Deadpool konuşunca şimdi fragmandırı izlediysen aa siktir lan Deadpool konuşuyor gibi oluyordu yani. O eğlenceli bir şeydi. Ee, ama şöyle bir şey var bu arada. Ryan Reynolds ilk filmden para kazanmadı peki. Deadpool'un evet. ilk? Evet. Prodücür lan pek para kazanmadı. Yani parayı yatırmış herif, gömmüş. Ee, kendi kazanmadı ama ikinci filmden çok büyük para kazandık Çok büyük ama öyle böyle değil yani. Hani... Zaten ilk milyon zor biliyorsun zor <gülüyor> Ama yok ya. Ama ikinci filmden böyle hani 100 milyon, 150 milyon falan kazanacaklar Öyle bir şey kazanacak herif. İşte yapımcı olmak. Benim onlara çok aklım ermiyor para hesabı falan da yapamıyorum zaten zenginim malazıyorum çenesini yorar abi Yok. hesaplayamıyorum yani hesaplama ıvırızıvırız değil de hani <gülüyor> gerçekten birazcık da şeylere hakkını vermek lazım hani biz filmlerden genellikle bahsettiğimiz zaman işte yönetmenden oyuncudan bazen de senaristen bahsediyoruz ya işte arka tarafta da insanların olduğunu çok şey yapıyoruz atlıyoruz yani yapımcılık vesaire kolay iş değil Yabaniye geri dönelim. Ne dedik en son? İşte Haziran'da <gülüyor> ilk sayı dedik, evet. ikinci sayısı hazır, 3'ü toparlıyoruz dedin. İkinci sayı ile birinci sayı arasında bir fark var mı peki şey olarak? Ee... Oran olarak 3'ü kaya koyacağız. 6'ya 2'ydi, 5'e 3 yapacağız çizik roman hikaye şeyini. Biraz daha farklı ulaşabilir. Aslında o benim demin bahsettiğim hızlı çizgi roman anlatma yüzünden biraz hikayeleri fazla sayfalı anlatıyoruz. Yani mesela Galip Tekin düşünün. Aslında o adam iki sayfada bir hikayeyi anlatır. Kareleri küçük küçük çizer, çok anlatım yapar falan. Biz onun yerine böyle biraz daha geniş geniş hani o sayfayı çevirip daha zaman akışı uygun bir çizgi roman yaptığımız için işte bir hikayeyi. Sekiz sayfada, altı sayfada bitiriyoruz. O yüzden aslında çizgi romanlar çok yer kaplıyor Hikayelere göre. Ee, bakalım o biraz okuyucunun şeyiyle ilgili. Mesela Galip Dursun'dan bahsettik hep. O da diyor ki hikayeler daha çok olsun abi. <gülüyor> <gülüyor> biraz daha şey yapalım <gülüyor> falan diye. Ee, o yöne de gidebiliriz. O biraz işte okuyucunun e, bizi yönetmesiyle karar vereceğimiz bir şey. Bazen de denk gelmesiyle. Mesela Tamer Poyraz Demiralp'in bir hikayesi vardı. Beş sayfaydı. Sığmadı. Yani 49 sayfa oluyor onun hikayesini koyunca. Dört sayfalık e, şeyi koyduk. Bilmiyorum. hangimizi koyduk. Aslında Kadir'in iki işi olmuş oldu bu dergide. Halbuki oran olarak Tamer'in girmesi daha iyi olurdu. Ama çok ona da bakmıyoruz. İşte biraz ne derler. Mesela bilim kurgu hikayesi. İlk kitapta bir tane var. Bebek Fabrikası. İkinci sayıda da galiba tek olacak. Biraz bilim kurgu konusu zayıf galiba. Ya da biz bizim bulduğumuz yazarlar bilim kurgu yazmıyor. Şu an için. Çok o şeyi kafaya takmıyorum şu an. Hani bilim kurgu az oldu o çok olsun işte burada çok vampir olmuş. 3 tane vampir hikayesi denk gelmiş. O birini çıkaralım falan gibi değil de. işte zamanında kim yetiştirmiş? İşte bir deadline veriyoruz ya. Bu zamanda bu adamlar yetiştirmiş. Ona göre seçelim. İşte biraz sayfa sayısına bakalım. Ona göre öbüründe ikinci sayıyı alalım. Sonraki sayıyı alalım gibi. Deadline ile ilgili bir ilginç konu da o. Mesela başvuruları açtığımızdan beri Abi deadline ne zaman diye bir soru geliyor. O da çok garip. Çünkü hani bir deadline var. Ona göre işleri toplayıp haziranda çıkaracağız gibi bir mantık var aslında. Halbuki benim haziran sayım hazır zaten. Ee, Bizde her şey böyle kıtı kıtına ucu ucuna olduğu için. Abi demek ki bir deadline var o zamana kadar yetiştirirsek biz de gireriz gibi. Bir mantık var. Deadline diye bir şey yok. İş güzelse biz onu batmadığımız sürece bir sonraki sayıda basarız. Ya da bir sonraki sayıda basarız. Peki mesela bu şimdi aklıma geldi. Belki e, yapmayı düşünebilir misiniz acaba? E, Sonuçta işte ana 3 tane... <gülüyor> tür üzerine yoğunlaşıyorsunuz ya korku, fantezi, bilim kurgu diye. Böyle tematik sayılar yapmayı düşünüyor musunuz? Mesela bu aya özel sallıyorum işte bu daha çok ya, bilim kurgu evet. ağırlıklı olur. Halloween'in sayısı. Ha, mesela. Çünkü böyle özel sayılar genellikle çok ilgi çekici oluyor ya. Evet o yani şu an için öyle bir plan yok ama olabilir gerçekten. Hani ekstra bir sayı olabilir. Mesela işler çok birikir. Bilim kurgu özel sayısı çıkar veya işte de, sen dediğin gibi Halloween özel sayısı çıkar. Şu an için onlar biraz uzak projeler ama keşke olsa yapsak. Bence aslında derginin tematik çıkması çok daha güzel. İşte diyelim ki tabii ki önümüzdeki sayı olmaz da ne bileyim. Ocak sayısını biz kış temasına ayırdık deyip kışla ilgili işleri ocakta basmak falan gibi. Şu an için onlar biraz uzak hayaller gibi geliyor. Keşke yapabilsek. Yani dergi bir yılını devirirsenin niye olmasın? He, diyelim o zaman. İşte full, gül, full yabani de yapacağız. <gülüyor> full yabani. Bir de gül yabani yapın. O da aşıklar. <gülüyor> sevgililer gününde gül gülesin. yabani. <gülüyor> <gülüyor> Şubat sayısı 2017. Gül yabani. Peki ikinci sayıda e, ilk sayıya oranla ne kadar fazla yazar değişikliği, çizer değişikliği var? Ee, sayı olarak sayamayacağım ama şimdi üç sayı toparlıyoruz dedim ya 3 sayıda 40'ı aşkın yazar çizer var. Mükerrer isimler var. Aynı yazarlar aynı çizerler. Ee, fakat bu işte sayı başı 12-13 kişi düşüyor demek gibi bir şey. O da aslında pek olmayan bir şey. Hani ilk çizgi roman dergimiz midir falan muhabbet yaptık ya. Bu konuda aslında devam edebilirsek ilk olan yani farklı insanlara yer veren bu şekilde ilerleyebilen bir dergi olacak. Ne ee, bildiğin heavy metal konseptini oturma, oturtmak istiyorsunuz aslında. Evet yani. yani onu istiyorum ben de. Ne kadarını yaparız, ne kadarını yapamamayız. Ee, yani tabii ki bir de şöyle bir şey de var. Şimdi Bir adam 6 ayda 5 sayfa çiziyor mesela. O adam tabii ki o 6 aylık dergi süresince bir kere çıkacak. Fakat başka biri çok üretken, çok hikaye yazıyor, çok çizim yapıyor. O adam daha çok bulunacak. Öyle bir durum da var. Mesela gençlerden bahsettim. Gençler hızlı üretiyor. Ee, kadınlar da hızlı üretiyor. Ee, kadın yazar ve çizerler daha üretken ve daha çalışkan. O da gerçekten böyle gözle görülür bir fark var. Biz erkekler biraz daha teminle <gülüyor> sokaklar. Ee, ve kadınların bilhassa kadın görüşünü yaratan, yansıtan hikayeler yazması. Yani kadın kahramanı mesela kadına veriyorlar ya zaten yurt dışında da. Çok önemli bir şey çünkü onu da fark ediyoruz. Bir erkek kadın karakter yazdığında o çok karikatür bir kadın oluyor. Yani e, ne diyeyim işte e, klasik bir kadın şablonu oturttum kafanızda. O oluyor. Yani böyle agresif şey. Anca Amerikalı olmuş. gibi yani e, çünkü. O bizim hatamız aslında. Erkekler yazmaya çalıştığında öyle oluyor. Kadın öyle yazmıyor hikayeyi. Ve kadın kadın yazarda erkek kahraman yazdığında o absürtlük olacak Twilight'daki Edward gibi. <gülüyor> Eskotopu. <gülüyor> evet. <gülüyor> Parlak vampir. Gay gibi. Ama değil. Yani gay olsa ne yaşadın ama değil. Jack Nicholson'un bir filmi vardı ya işte kadın diyordu kadın hayranı yazara. Siz diyor kadın karakterleri nasıl öğretiyorsunuz? Ben 5 dakika önce bu lafı söyleyecektim. Sonra söylemeyeyim dedim. Seksist olmayayım dedim, değil mi? <gülüyor> söyle peki sensin. Söyle. Hayır söyle. <gülüyor> o da diyordu ki normal bir erkek düşünüyorum sonra aklı ve mantığı kafasından çıkaracak <gülüyor> kadın <gülüyor> Ya yani Şimdi öyle yaptığımız için olmuyor. Ee, düzgün kadın karakter. Aslında onun, evet evet. ben aslında evet onda onun tam tersini yapıyorum yani evet, tam erkek gibi, Senin gibi düşünüp baş karakterin kadın mı? Evet yani. erkek gibi düşünüp gerçi erkeksi bir kadın karakter evet yani e, onu zaten geçen podcast'ta da konuşmuştuk evet. öyle olmasını istiyordum o garip de geliyor bir yandan insanlara hani ya bu nasıl kadın abi Ka pek kadın gibi <gülüyor> <gülüyor> gibi ama öyle yani erkek gibi düşünüp çünkü e, Karakteri kadın yapınca işte o e, bütün anlatım hikayeleri yani yüzyıllarda süren kadın esir düşüyor, kadın dayak yiyor, kadın işkence görüyor, erkek gelip kurtarıyor. Yani o kadar korkunç bir klişe ki bu. Ve öyle bir iyi gelmiş yerleşmiş, sen hikayeye kadını soktuğun zaman standart olarak o şeyleri, bütün eziyetleri kadına uyguluyorsun, erkekte gelip kurtarıyor gibi bir durum oluyor. Orada araya girip Mad Max'i izlemişsindir diye şey söylemek evet. istiyorum sana. Ee, bu hani o klişeleri falan kırdı ya bu film. Bu amına Mad Max filminde bu kadınlar kaçarlarken bu Mad Max gelip ya hacı bakın buradan gidin böyle yapın falan diye kağıt uzattı onlara falan bir şeyler falan. Onlar dediler ki ya yok bir dakika biz kadın başımıza halledeceğiz. edeceğiz falan. Onlar gittiler sonra sıçtılar. Sonra Mad Max'e gidip hacı biz sıçtık bize yardım et dediler değil mi? Bu feministler bu filmi nasıl beğeniyor lan? Ya orada bir kurguda bir saçmalık var gerçekten. Gidiyorlar, geri geliyorlar. Evet abi. Hani orada... Sıçıyorlar tekrar Mad Max hmm. eline düştük falan. Hayır, Mad Max'in eline düş. Ya Mad Max filmi için zaten olması gereken o da. Ama sen feminist bir film yaptım gibi bir şeyle çıkarsan ortaya o zaman yapma onu. Yani. Ama fe feministler bayıldı o filmi o haliyle. Hmm. Ya o Fury Road'un feminist filmiyim ben diye bir söylemi var mıydı ki? Feministler onu yaptı ya işte feministler hani dediler ki bu, ya orada aslında bir kadın feminist filmi dediler, kadın gücü filmi falan dediler onu izleyenler demiş olabilir de yani, filmin öyle bir söylemi var mı? onun Yok. şu e, açıdan, var, onun üstüne herif de evet ben e, kadın gücünü gösteren bir film yaptım diye açıklama yaptı onun şu açıdan var şey bir, George, kadınların George olduğu Rises. kadınların olduğu kabileye gidiyorlardı ya yaşlı kadınları oradaki Oscar da alan kadın zaten Aktivist bir feminist kadın. Okay. Onunla ilgili bir durum var ama bence oradaki Friyosa karakteri falan biraz tesadüfi yani filmde de bilinçli olarak oraya konulmuş bu böyle bir kadın karakter olsun işte Mad Max'i gölgede bıraksın falan denmiş ben bilinçli de olduğunu şey... Ha Bıraktı mı bıraktı o, o, o arada hani şey... Mad yeah. Max filmi değil zaten filmi. Evet, Herif yoktu yani, neredeyse filmi. Tamam zaten o biraz ondan. Ama yine de hani eninde sonunda böyle biz sıçtık Mad Max bizi kurtar diye buna geri dönüyorlar ya ben orada dedim ki ya arkadaş e bu feministler ne diyecekler acaba şimdi falan hiçbir şey demediler. Yani. Ee, Neyse. Ya, yani benim demek araya araya istediğim o filmle ilgili e, hakikaten bir Mad Max filmi çeksen Mel Gibson'un gölgesinde kalacak. Çünkü Mel Gibson zaten Mad Mel yani. Adamın ismi, lakabı da o ya. Çünkü herifte zaten kafadan sakatlık var. Onu Little Weapon'dan da Mad Max'ten de biliyoruz yani. Normal insan bakışı değil. O deli, deli bakıyor falan. Herkes yapamaz onu. Onun gölgesinde kalmamak için Mad biraz aşağı çekmiş adam filmde. Furiosa da öne çıkmış. Ama o bence bilinçli bir şey değil. O bence Mad, e, Mad korkudan yapılan bir şey. Öyle bir ekstra sonuç doğurmuş diye düşünüyorum. Yani... Çünkü o yani da... Miller'ın zaten hiçbir zaman öyle kadın haklarını savunan falan gibi bir filmi yok ki zaten full erkek testosteron filmi çeken kaslı kaslı kötü olanlar evet. Bunu kadınlara bir anlatmak <gülüyor> lazım ha, Tina Turner vardır o da Tina Turner olduğu için yani. ki o da çok erkek bir karakterdir yani Zaten bence o karakterlerin ee, o motivasyonla yazılmış olması ya da yönetilmiş olması bence yani benim aklıma yapmıyor Ama oyuncu seçimleri çok başarılı. Yani Tina Turner'ı oraya koyarsan eğer sen ister istemez o sahneyi domine edecektir o kadın zaten. Tamam Ona istediğin kadar replik verme. İstediğin kadar yani küçümseyici bir rol ver. Yani tina Turner tamam mı? Tabii canım hayır bir de tina Turner androjen bir karakter de değil erkek o yani anladın yani mı hani kadın da değil. Erkek Charles yani Charles Taron da, Charles Taron da öyle. Yani yani androjen bir kadın olduğunu söylemiyorum bu arada Charles Taron. Hiç yani. değil tabii canım gayet. hani. Kadın, kadın da ama öyle bir karakter oynar dediğin zaman dediğim, oynar yani. Tabii canım yani o tek başına sapına kadar sapına oynar. Sapına kadar yanlış olmaz herhalde. <gülüyor> yani onun yanında hakikaten abi. böyle. Mangle gibi bir adam koymadığı sürece. Çünkü <gülüyor> adamın adını unuttum ya. Şey işte Max oynayan. Ha şey. Bane. Bane. Evet. Bane. <gülüyor> <gülüyor> bir türlü diyorsun. Ha. <gülüyor> Onu hatırlarız ya. Evet. O adamın şeyi ya yani bilmiyorum şeyde nasıldı. Hatırlarız ya diye cep telefonunu o zaman. <gülüyor> ben hala şeyi izlemedim. E, filmin adını. <gülüyor> On da atılır zaten. Evet. Şey, Tom Hardy'den bahsediyorum. Dünler içinin son, son <gülüyor> filmi Revenant. Revenant da nasıldı? Ayıla film. He, Onda da, da film var. Tom, Hardy Tom Hardy var. Tom Hardy var ama Tom Hardy'nin oynadığı hiçbir filmde Tom Hardy ekran dolduran bir pozisyonda hiçbir zaman olmadı. Başrol oynamadı çünkü. Yani Mad Max'te bile başrol değildi işte. Başrol oynadı oyunlarda da öyle. Yani e, filmlerde de. Bronson öyle. var mesela. E, hep daha Charles Bronson. <gülüyor> o, evet Charles Bronson zanneden kendini bir İngiliz vahkimi oynuyor. Serhat'ın mı? <gülüyor> Birazcık daha pasif bir şey var. Bir konumu var. Onun oynadığı karakterlerin çoğunluğu. O yüzden o Charles Bronson dengeleyebilecek bir oyuncu olarak görmüyorum. Peki ben buraya nereden geldi? Ben nasıl soktum bunu araya hatırlamıyorum. İşte Charles Theron'u öyle bir rol verirsen o kadına o kadın... Zaten o filmi domine edecektir den geldi. feminizmle alakalı bir şey. Evet geldik. oradan geldik. Yani feminizm, yani feminizm alt metnini vermek için o karakter yaratılmamıştır. Yok filme nereden geldik? Ha, onu bilmiyorum. <gülüyor> Kadın çizerler sen aa, bilmiyorsan Çok iş çıkarıyorlar <gülüyor> evet, evet. çok daha şeyler i̇şte falan. kadınlar evet. kadını yazarsa daha iyi evet. oluyor falan filan. Evet evet falan. yani. E ben mesela ya bunu ki bilmiyorum. bu arada oradan şeye bağlanacaktım işte e, Wonder Woman'ı şey çekiyor ya kadın yönü. Haat yönü. ki e, Monster'la da Oscar Hı. almıştı. Ben o yüzden o filmi çok merakla bekliyorum. Yo, ben güzel ben bir şeydi. Mükemmel bir film oldu. Wonder Woman'da hiç memnun değilim. Ben çok memnun. Ben çok memnun. memnun. Filmde, filmdeki en iyi şey belki oydı ya. Film kötü olduğu için <gülüyor> doğru. Ama iyi geliyor olması. Yok ya film birkaç kaç izleyişte daha da iyileşiyor. Bir kere mi izledin? 2-3 kere izledim izle abi filmi. Film gerçekten ikinciden sonra daha da güzelleşiyor. Ciddi söylüyorum. İzledim. Çünkü şeyi biraz kırman lazım yani adamlar şey demiş biz bu Batman adamları. Batman Superman'dan yani, bahsediyoruz bu arada. Şu an. Biz bu filmi Batman Superman okuyanlar için yaptık ama onların istediği Batman ve Superman'i yapmayacağız ee, şeyinden yola çıkarak yapmışlar. onların Bizim yarattığımız yeni Batman Superman izleyeceksiniz siz. Amaçları bu ve bunu kabulleniyorsun ikinci izleyişinden sonra. Ama o kadar niye görsel olarak çalıyorsun o zaman? yani görsel olarak çalmadığı şey kalmadık geri falan yani fan service yapıyor. Canım. Tabii, yani tabii. hani madem ya. karakterin kendisini vermiyorum bayağı fan service yapayım o zaman diyor yani. Bence yani o çok iyi bir görsel yönetmen. Tabii, tabii yönetmen olabilecek bir kapasitesi yok ama adamcağız. Bence çok çok çok iyi bir yönetmen. Ben ben seviyorum yönetmen olarak. Kurgusuyla ilgili sıkıntı yaşadık mesela bence çok da iyi bir kurgucu asla değildir. Ama bu filmle ilgili galiba bu filmin böyle gereksiz kısaltılmış falan filan olması verimsiz. Yani, yani bilmiyorum. Ben Sucker Punch'i mesela çok severim. Bu herifin e, Dawn of the Dead'i miydi? Hangi e, evet. rol Muhteşemdi bence. Dawn of the çok beğeniyorum. Çok gerçekten. E, İyidir. Man of Steel'i benim izlediğim en iyi Superman filmiydi açık ara. Açık ara en iyisiydi yani. yani. Bence de. E, ben Christopher Reeve'ciyim. Ben de çok deli misin? Ben de Christopher Reeve'ciyim ama yani... Superman filmi olarak bence en iyi Superman filmiydi. Yani Zack Snyder o yüzden aslında Watchmen de keza öyle hani evet. Ya Watchmen birebir uyarlama. Zack Snyder'ın yaptı. Watchmen Watchmen'in sonu falan bayağı sikilmiş durumda ama yani ha, Ama yani genel olarak Hollywood uyarlıyorsan çok çok iyi bir uyarlama. Yani o yüzden Zack Snyder'ın zaten başka da film yok ya bu saydıklarımız dışında. 300 e var ya. Evet, de, 300 hayır e 300 zaten. 300'la yani. <gülüyor> Ya bilmiyorum %100 orijinal bir iş yapmaya kalktığı zaman belki suçu olabilir. Ama ben orada yani sadece Zack Snyder'a hani e, Zack Snyder'da suç bulmuyorum. orada. Yok, yok ciddi, Çok ciddi, bir stüdyo, Acayip kaçmış diyor. Şey evet. yani. Ben o yüzden şey hamillerine çok takdir ediyorum. E, yeni film projeleri için e, Jeff Jones ve e, John Berkey atadılar film projelerini siz bakın diye ayrı bir departman kurdular. Yani e, yönetim konusunda birazcık daha bağımsız çalışacaklar gibi görünüyor. Yani bilmiyorum. Cabağın'a döndüğümüzde iyi oldu. Evet. evet. Evet. Ne diyorduk? İkinci sayı ile ilgili başka. Dedin ki e, yepyeni yazar çizerler olacak. Evet biraz zaten baktınız. İkinci sayı da zaten siz evet. de biliyorsun. Sen zaten biliyorsun. Ben ikinci İlk sayıyı bitiremediğim için ikinciye geçmemiştim. Tembel çıktı bu. Ben baktım ikin, ya, ikinci sayı gayet ilk sayının aslında gayet şey e, devamı gibi çok büyük farklılık göstermeden devam edecek. Evet. Zaten öyle de olmalı diye düşünüyorum. Ki ben kapağı var. çok beğendim bu arada. Evet, ben de çok beğendim kapağı. Zaten, zaten ilk sayının sonunda da var kapağı. <gülüyor> Herkes benim kapağa düşman zaten. Yok <gülüyor> Yo, ben seni kapağı da çok seviyorum. Senin kapağın ilk halini daha çok seviyorum ben. Hangisi? O şey... E, gövdesinde şeyin olduğu Şey logosu Ne demeyeyim ha, Elbiseli oldu ha. ne Ne logosu vardı onda Şeye benzeyen bir logosu vardı e, için oynadığı Oyun evet, evet. filmler serisi neydi lan President Evil 3 şey ilal vardı var. aslında Ama böyle şey duruyordu ya onlar Tabi 3 gibi değil evet, yani. o, o bu arada şeyde o, var yani, Teşkilatı mahsusanın ilk Sembolü ona çok benzer Üçlülerin böyle iç içe geçmesi bizim ne falan da hala kozaner benzerdi. Ama o... işte orada daha bilim kurgu duruyor lan anladın <gülüyor> mı abi? Çünkü o hani hatunun kafada da şeyi vardı o zaman. E, şimdi sen kaldırdın evet. onu. İçeride var. Evet içeride Hikaye var. var. var. Kapağından kaldı. Ya o işte bunu kapağa koymak doğru mu değil mi onu tam karar veremedik aslında. Çünkü o tam da böyle geldi abi bize dava aç gibi. <gülüyor> evet. Bir <kapak>. evet, evet. <gülüyor> Aslında evet. kılıcı da öyle. Şu, şu anki kapaktaki e, modernize edilmiş ama Selçuklu kartalı var orada. Çift başlı kartal. İki kanadı var ama mesela çift başlı kartalı Naziler falan da kullanmış. Hı. O yüzden biraz daha evrensel hani baba Selçukluları küfür etmişsin derlerse yok abi ben Naziler. kestim. Abi Deutsche Marko. Külahı bilmiyorum artık abi. <gülüyor> küle kimseye anlatamazlar. <gülüyor> Mısır falan diyorlar hoca Enkibilal'de de benzer tasarımlar var. Ya. Vay. Ondan çaldım. <gülüyor> Onun dışında. Onun dışında. Evet daha fazla hikaye olacak dedin. Hı hı. Çizgi romanları bir tık azaltacağız dedin. Peki böyle devam edecek mi? Yani hani gerçi söyledin onları da. Ya. yani hani biz eğer daha iyi hikayeler bulursak ekstra hikayede katacağız. Eğer çok daha acayipçiz roman fikirleri gelirse onları katacağız dedin aslında. Yani onu da konuştuk. Mesela şiir olacak mı diye bir şey geldi. Ne, ne bileyim? bileyim bir el Allan Poe ha, bir şiir olsun. Raven niye olmasın şey olsun, yani. Kapağa yani. koyarız dedim yani. Evet. Tabi anlayabilirsek o, o da ayrılır. Şey <gülüyor> hani, üf çok kötüymüş diyebilirim. <gülüyor> Geride yollayabiliriz. O evet. biraz işte yani belirli bir okuyucu kitlesini yakalayabilirsek ki isteğim o yani ee, sadece kendini götürmesi değil yazana çizene de belirli bir ücret verebilirsek ki onu ben çok yerde söylemiyorum e, Image Comics gibi kar marjıyla çalışacağım zaten. Yani %50 karı o sayının yazar çizeri kimse onlara paylaşacağız. Bölüştüreceğiz. E, o da çok garip bir yöntem aslında Türkiye için. E, böyle bir şekilde hem abi, keşke tutsa da abi dur çok parasız kaldım Yabaniye bir çizgi roman yapayım para kazanayım denecek kadar hmm. para kazandırsa yazan çizene gibi bir fikrim var onu biraz bize zaman gösterecek ya çok kötü patlayacağız <gülüyor> <gülüyor> ya işte 3-5 sene çıkıp ya güzel yaptık ama neyse falan edeceğiz ya da işte devam edeceğiz umarım devam ederiz devam etmenin bir kötülüğü de şu ben Seyfettin'i falan bıraktım bu arada. Tamamıyla <gülüyor> bundan uğraşıyorum. Ee, normalde hani şu ana kadar bir 60 sayfa falan çizmiş olmam lazımdı. 20'de çakıldık kaldık <gülüyor> iki ee, Çünkü çok zamanımı alıyor. Hem senaryolaştırma yapıyorum bazen. Bazen renklendirme yapıyorum. İşte o işleri bölüştürmeden Tabii. benim Seyfettin'e de bir konsantre olmam zor. Aslında bu yılki kitap çıkaracaktım da bakalım ne zaman. <gülüyor> o zaman o soruyu sormayayım ben ya Bayağı soracaktım çünkü Seyfettin sırada ne zaman ne var ne olacak diyecektim ama sen. Vallahi işte diyorsun. iki tane Seyfettin albümü çıkaracağım olan üstülerde. Bu yıl çıkacak olan haşhaşiler, gelecek yıl olan çıkacak olan sürpriz onu söylemeyeceğim o. Peki Esra Rengiz hiç? Bir tane Esra Rengiz çok az kaldı yani onu bitireceğiz biraz daha böyle kınsak. Ee, onu bu yıl mutlaka çıkaracağım. Çünkü iki yıl önce falan çizgi roman aldığım, yazı aldığım insanlar var. Onlara da böyle utanıyorum artık. Ya kusura bakma çıkaramadık falan gibi. <gülüyor> ee, ama çizgi romanda Türkiye'de öyle bir şey. Onu çıkaracağım. Haçalçileri işte yıl sonuna falan dergi işleri yoluna çıksın çıkarırım. Bir tane daha olağanüstü maceralar çıkaracağım. Sonrasında işte bu dergiyle ilgili de biraz... Duruma bakacağız. Aslında Seyfettin de belki bu dergi formatı tutarsa aynı formatta işte Münevver'in ayrı maceraları, Seyfettin'in ayrı maceraları falan gibi bir bölmeyi düşünüyorum. Spin-off geliyor diyorsun yani. Spinoff ha, bunu bunu geçen, yapmak ha, istiyorum. Geçen ha. sefer de konuşmuştuk. İlla ki onu yapmak istiyorum da işte o biraz bakalım. O piyasayla ilgili bir şey yani. Ama onu yapmazsak ya, kitap yaparaktan Para kazanmak zor çizgimden Burada böyle küçük bir sessizlik olsun. Krikıt <gülüyor> krikıt. <gülüyor> Öyleyse yavaştan podcast'ın sonuna gelelim derim ben. Olur. Niye yavaştan? Ee, yavaştan değil aniden de gelebiliriz. Geçen sefer çok güzel olmuştu mesela. Tamam. Bence aniden ya. sonuna gelirim o zaman. O zaman Geeks Rako. Dur lan. <gülüyor> <gülüyor> bir veda Bu bölümde G-Pod'un 50. bölümünde. Evet. Konumuz... Ee, Yabani dergisinin sahibi <gülüyor> <gülüyor> müdür müdür müdür patronu biz Yabani dergisinin müdürünü tanıyoruz. Haybol. Sahibini tanıyoruz. Sahibini. <gülüyor> ee, Değerim kurtar bizim neydi? Onunla Yabani ilk sayıyı konuştuk ikinci sayıyı konuştuk arada abuk subuk film dizi çizgiraman geikleri yaptık. Yaptık mı? Yaptık. E, yaptık. Yaptık. Feminizmden Türkiye'deki ya zaten, AKP'den bu, her şeyden yani, bahsettik yani. Bu adamla konuşunca Konu politikaya ve Feminizme <gülüyor> mutlaka Bir şekilde gidiyor ee, Koca ayakla konuşunca da mutlaka Johansson'ın götüne gidiyor <gülüyor> <gülüyor> Koca ayakla değil de Neyse onu ben sana söylerim kim olduğunu Biliyorum canım <gülüyor> Böyle acayip acayip şeyler yani Nelerle uğraşıyoruz bak, Ama seviyorlar Sevmiyor musunuz da? Sevmiyoruz değil. <gülüyor> Öyleyse Jeep sonuna geldik. Geldik. Devleti alın. çok teşekkür ediyoruz. Evet. Seyfet'in efendi alın. Ee, yabani alın. Çıkınca. Yabani alın ya. Yabani alın ya. Almayanı dövüyoruz. Hatta zaten. şöyle bir şey yapalım. 5 lira liralan. Şöyle bir şey yapalım. Yabani ilk ilk alıp bize yollayana. Bak yabani alıp bize postalayacaklar. Ha ben. Hem Açık bize... adres, <gülüyor> <bir> adres. <gülüyor> yok öyle. Şey. Hay, yabani alıp ilk bize fotoğrafını <gülüyor> yollayacaklar. Biz onları imzalasını yollayacağız. Hem de bütün çizerler. Yapar mıyız lan? Bir şey yapacağız. Haziran'da toplantı yapacağız. Gelen bütün yazar çizerlerden imzalatırız. Tamam, süper. İlk yabaniyi aldım ben diye fotoğrafını bize ilk yollayanı maille yollasınlar bari. Yo, sosyal medyadan yollasınlar. Nereden yollasınlar? Snapchat. Yok, <gülüyor> vazgeçtim. Maille yollayın siz. Bence ilk demeyelim ya. Bize ilk yollayan. Demeyelim. Çünkü ilk onu görüp de gönder. Maille, maille. Yani maille. Kim nereden bilecek? Hayır kim, ama o zaman tanıtım şeyi kalmaz. Sosyal medya üzerinden bir şekilde yapmak lazım. Ha, o zaman düşün. Şu an spontane düşün bunu. Yani e, gönderenler arasından çekiliş yapalım. Tamam. Nereden gönderecekler? Valla Facebook'tan göndersinler o zaman. Facebook'tan bize nasıl gönderecekler? Twitter'da yabani ilk benim hashtag. Olur. Tamam bu olur. Facebook'tan da Facebook'tan da, da aynı hashtag. Hashtag'le. Hashtag'le yabani ilk benim. Hı -hı. Yabani ilk Hatta benim orada hashtag. bizi de Mention'lasınlar zaten. Biz görürüz. Facebook'ta da var Mention. Mention'un ne olduğunu biliyor mu her dinleyenler? At Geekstra deyince zaten link çıkacak. Onu tıklamış tamam. olacaksınız. Twitter'da da ekst, at Evet. Twitter'da ekst, at Geekstra.tr Yabani ilk benim hashtag'iyle bize yollayacaklar. Aha. Yabani yani. dergisini aldım diye böyle ellerinde sallarken fotoğraf olacak. Yani. Aynen. Fotoğraf ne kadar komik olursa o kadar inisiyatifli çekiliş yapacağız. Haa okay, <gülüyor> tamam. Öne çıkıyorum. Torpil diye. var. Torpil, Torpil var. var. Tamam. Yabani ilk benim hashtag'iyle Geekstra Twitter'dan Geekstra.tr Facebook'tan Geekstra. Geekstra at Geekstra at Geekstra.tr olarak yollayacaksınız. yollayacaksınız. Biz oradan çekiliş yapacağız ve bir kişiye bütün yazar çizelerinin müzasıyla o dergiden bir adet yollayacağız. Okay. Tamam. Bunu sözünü aldık derim Külter'den. Valla... Biz devrimden alacağız o yüzden eğer size gelmezse devrimlerin sayfalarını da verelim <gülüyor> <gülüyor> Canım gelmeyen olursa sahte bir iki imza atarız artık. <gülüyor> Sonuçta çizeriz diyoruz Facebook'ta veya Twitter'da yabani diye arattığınızda zaten alanında karşınıza çıkacak yabani çizgi roman dergisi. Ben çizgi roman dergisi deyip duruyorum ama yabani dergi diye. Dergi geçiyor. diyoruz evet. Ha. Öyleyse. Öyleyse. Geekstra.com Get your motor running Head out on the highway Looking for adventure In what?